Yeah. 아직까지 Kainat, bugün 15 Ağustos Pazartesi, yıl 2016, ay 8, gün 228, Hızır 102 1437, Hicri-i Zikade 12, 1432, Rumi Ağustos 2 Günün şiiri Dilimin ucunda bir eski arkadaş adı, unutulmuş şekilleri taşıyan bulutlar, Bir gökyüzü genişliğiyle ruhuma dolar, otların içine, ...sırt üstü yatmanın tadı, Orhan Veli. Büyük, Büyük saatli, saatli marif, marif takfimi. sional arriba pero no Yes, açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı haftanın ilk Açık Gazetesi. Ömer Madre Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekipleri birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet. evet. Şimdi çaldığımız parça Ariva Perunegro Conjunto Perunegro grubundan Soliste Marina Lavalle idi. Ondan dinlediğimiz bir siyah Peru geliyor, kara Peru geliyor diye bir şarkı. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bakarak öğrenmeye çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Küstahlık 1936 olimpiyatlarında Hitler'in doğduğu ülkenin takımı futbolda Peru takımına mağlup oldu. Peru'nun 3 golünü iptal eden hakem, Führer'in hoşuna gitmeyecek bir sonuç ortaya çıkmaması için elinden geleni yaptı ancak Avusturya'nın 4-2'yi kaybetmesini engelleyemedi. Ertesi gün, olimpiyat ve futbol yetkilileri her şeyi olması gerektiği şekle soktu. Maç iptal edildi. Ama yetkililere kalırsa bu iptalin nedeni siyah silindir namını kazanmış bir hücum gücü karşısında ari ırkın mağlubiyetinin kabul edilmezliği değil, seyircilerin daha maç bitmeden sahaya girmiş olmalarıydı. Peru olimpiyatları terk etti ve Hitler'in ülkesi bu sayede turnuvanın ikinciliğine ulaştı. İtalya, Mussolini İtalya'sı turnuvada birinci oldu.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 Günün tarihine göz atalım kısaca. 1519'da bugün Panama'da Panama City, 1537'de Paraguay'da Asunción, 1540'da da bugün Arequipa, Peru'da. Peru'da kurulmuş şehirler, başkentler. 1945 yılında bugün de Kore, Japonya'dan, 1947'de Hindistan ve 1971'de de Bahreyn, İngiltere'den. Yani büyük Britanya'dan 1960'ta da Kongo Cumhuriyeti Fransa'dan ayrılarak bağımsızlıklarını kazandı. Önemli bir gün. Ayrıca Kore II. Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri güçlerin kurtuluşu ve işgalinden Onlar bu güçler tarafından kurtuluşu ve işgalinden sonra Kuzey Kore ve Güney Kore'de ikiye bölündü. Yine aynı tarih, yine tarihte bugün 15 Ağustos'ta 1948 yılında meydana geliyormuş bu olayda. Evet 48'de. 15 Ağustos'ta Güney Kore kurulmuş oluyor. 927 yılında milattan sonra Sarazenler, Toronto'yu, 1309'da San Şövalyeleri Rodos'u, 1961'de de Fatih Sultan Mehmet, Trabzon İmparatorluğunu fetih ya da işgal ettiler. Onları da belirtelim. Evet, günün önemli haberlerine bakılacak olursa, Ee, uzun boylu daha sonra günlerce de belki de ele alınması gereken bir haber var. Türkiye için fevkalade önemli bir şey. Ee, Türkiye'de hemen hemen e, bütün kurumların özelleştirilmesinin yolunun açıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda evvelki gün kabul edilen bir tasarıyla yüzden fazla kuruma varlıklarını ve ticari hisselerini özelleştirme idaresine devretme kararı alınmış. Bu şekilde bütün ülkenin özelleştirilmesi yolu açılıyor. Önemli bir haberdi Hürriyet gazetesinin manşetinden verdiği pazar günkü dünkü Hürriyet'in ve dev bütçeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bu özel bütçeli kuruluşlara özelleştirme yolunun açılması kararı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, bütün silah sanayinden bahsediyoruz. PTT, Posta Telegraf Telefon, TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, İller Bankası, Milli Piyango İdaresi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, GAP, yani bütün barajlar, büyük dev barajlar başkanlığı, devlet hava meydanları işletmesi, Bütün karayolları genel müdürlüğü, yani otoyollar ne kadar varsa hepsinin özelleştirilebilmesi ve köprüler. Ee, ayrıca e, TÜBİTAK, e, Milli Piyango, söylemiştik onu galiba zaten. Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi TÜBİTAK. Bütün. Evet, hepsi özelleştiriliyor ve spor genel müdürlüğü. ya Bu, Genellikle böyle şeyler darbeden sonra olmuyor muydu? Her zaman. ...tam da odur mesele... ...yani şok doktrininde... ...Milton Friedman'ın bundan yaklaşık... ...neoliberalizmin gurusu... ...sayılan Chicago Üniversitesi... ...Profesörü Milton Friedman'ın... ...bütün dünya için... ...önerdiği... ...durum bu... ...önce algılanmış gerçek ya da... ...algılanmış bir... ...darbe ya da bir sarsıntı... ...deprem de olabilir... ...büyük bir sel felaketi de olabilir... ...savaş olabilir... Askeri darbe olabilir, darbe girişimi olabilir. Bunun şoku devam ederken en e, geç dokuz ay içinde altı ayı geçirmemek tercih edilebilir. Ne olacak şimdi? TRT şey mi olacak? Ee, özel mi özel, özel bir yayın kuruluşu mu olacak? Evet. Ben para vermeye devam edecek miyim elektrik faturası teteğimde? Niye özel kuruluşa ben para veriyorum ki? vereceksin öyle oluyor. E, ne kamu kuruluşu verelim. olsa bir şekilde vergi yoluyla bunu faturadan alırlar. Hayır, Ama Dijitürk gibi bir kuruluşa gidip şimdi TRT gibi para vermek neden Dijitürk'e vermiyorum da TRT'ye veriyorum o zaman? Ya da başka değersiz marta vesaire. Vaza çok iyi bir soru. Yani evet. darbe yapıldığı zaman mesela şöyle düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri diyorlar sürekli bu darbenin arkasındaki olan ülkenin büyük kuruluşun şeylerin, komple teorileri diyor tabii bunları. Yani böyle bir şey olsa Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Fox News gelip parayı bastırıp TRT'yi aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin asker kullanmasına gerek var mı TRT'de bir bildiri yayınlayabilmesi için? Yok. Öyle olacak ama yani özellikle tabii Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Milli Piyango gibi yüksek gelirli kuruluşların ve bütün Türkiye'nin hakimlerini ve savcılarını yetiştiren Türkiye Bilimler Akademisi'nin özel olması gayet çarpıcı. Yani TÜBİTAK, yüzü... TÜBİTAK bu kadar burs veriyor mesela. O burslar ne olacak? Ondan sonra o öğrenciler orada verilen teşvikler ne olacak? Yapılan araştırmalar neye göre yapılacak? Mesela parayı bastırdı adam şeyde çalışıyor diyelim. Fosil yakıt enerjisinde çalışıyor ve TÜBİTAK'ı satın aldı. TÜBİTAK bundan sonra sadece fosil yakıt üzerine olan çalışmalar mı yapacak? Güneş enerjisi gibi yeniden ne enerji gibi şeyler ortadan kalkacak mı? Büyük bir ihtimalle kalkacak evet. E, ne, yani Darbe, darbe değil mi bu? Teori, teori böyle. Yani. Ee, ama ve geçerliliğini koruyor. Neumiklain yani. 2007'de yazdı. E, Tuğla gibi bir kitabı. Türkçe'de e, 2010'da çıktı bu kitap. Şok doktrini diye. Ve mesela Şili'deki darbede e, darbeden sonra Ayende'nin devrilip Pinochet'nin e, faşist diktatörlüğü gelip bir yandan Santiago'da futbol stadyumlarında Victor Hara ve direnişçiler yani EY&E'yi destekleyenler öldürülürken, elleri kesilerek filan, aynı anda meclis toplandığı sırada, diyelen yeni anayasa, yeni düzenlemelerin şeyi matbaadan dar yetişmiş. Hı. E, ama tü, İspanyolcası, İngilizcesi hazır. Milton Friedman ve arkadaşlarının Chicago okulunda her şeyin özelleştirileceğini ve bütün özelleştirmelerin Bütün bu satışların 6 ay içinde yapılması, ondan sonra çok geç olacağını belirtiyor. Milton Friedman son ölmeden çok kısa bir süre önce yazdığı son makalede Katrina kasırgasının New Orleans'de silip süpürmesinden sonra ortalığı özellikle siyah kesim, siyah ve yoksul kesimlerini. son yazdığı makalede bu fırsatı iyi değerlendirin. Bütün okulları özelleştirin diye yazdı ve öldü. Evet. Kim, peki ve kim yaptılar. Ya, yani yaptılar. Anlıyorum, anlıyorum. Peki kim alacak buraları? Yani burada mesela baktığınız zaman bir haber var. 2013 e, ekonomide 2003 sonrası istikrarlı büyüme döneminde dünyanın en ünlü markaları yüzlerine Türkiye'ye çevirmişti diye yazıyor. Business e, HD'de yani Habertürk'te. E, ünlü markalar birer birer mağaza açıyor. E, Bağdat Caddesi'nin Nişantaşı, İstiklal Caddesi'nin en e, ...en hareketli yerler, en canlı bölgeleri oluyorlardı. Ama şimdi baktığınız zaman... ...mesela İngiliz devi, ünlü moda markası Burberry... ...2005'te İstanbul Bağdat Caddesi'nde açtığı ilk mağazasını kapatıyormuş... Aynı zamanda Bağdat Caddesi'ndeki durum ve kapatılan yerlerle alakalı haberleri de görebilmeniz mümkün. Hafta sonu Cumhuriyet Gazetesi'nde İstiklal Caddesi'nin ne duruma düştüğünü anlatan çeşitli analizler mümkündü. Peki gelip kime satacaklar bunları? Gene kendi içerisinde alıp satım işlemi yapacaklar. Bilmiyorum nasıl aslında getirecek? bu çok ayrıntılı üzerinde etraflıca belki de günlerce haftalarca hatta aylarca konuşulması gereken çok da uzatmamak lazım. Çünkü altı da bitiyor zaten şey diyor Friedman açıkça. Yapacaksanız ilk aylarda yapmalısınız çünkü ondan sonra uyanıyor, şoktan kalkıyor halklar ve direnmeye başlıyor diyorlar. İşte Haydarpaşa ile ilgili çıktı biliyorsun Haydarpaşa Garı'nın otel yapılması. Kabataş önümüzde ayrıca da Akif Burakatların Mimarlar Odası'nın verdiği Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip şehirlerinden biri yanılmıyorsam İstanbul bakarız ama yani en büyüklerden bir tanesi yani geniş uzunlukla kesinlikle öyledir popülasyon da yüz ölçümü olarak evet. da sanıyorum büyük ve onun yüzde onundan fazlası askeri askerindeki tesislerde dolayısıyla onların hepsinin özelleştirilip çeşitli özel sektörün kar amaçlı şeylerine neoliberalizm denen şey budur. verilmesi halinde fevkara'de büyük bir yeni kaynak yaratılacak. 2. sınıf TOKİ'den başka bir şey yapılacak gibi gelmiyor benim gözümün önüne. Yapmayacaklardır ama böyle bir durum. Bunun çok üzerinde durmamız lazım. Özellikle de kültür kuruluşlarının da nasıl şey yapılacağına dair Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Kültürü özelleştirmeye hayır diye. Çok yani tarih kurumunun da dil kurumunda başka şeylerinde yapılması. Dil kurumunu nasıl şey yapabilirsiniz ki, özelleştirebilirsiniz ki? Kar getiren bir kurumu Türk Dil Kurumu bilmiyorum. Ya benim bildiğim kadarıyla Türk Dil Kurumu'na Türk Tarih Kurumu'na çeşitli şirketlerden ve vakıflardan bağışlarla gelip ayakta kalıyor. Bağışlarla ayakta kalan ya da devlet desteğiyle doğrudan zaten ayakta kalan ve kar amacı gütmeyen şirketleri, şirketle de değil, kurumları özelleştirdiğiniz zaman Ne olacak? Ne de bunu alan kişi neden yapsın? Mesela Türk Dil Kurumu'nu bir iş adamının aldığını düşünün. Ne işine yarayacak ki Türk Dil Kurumu? Benim ismimi o zaman daha değişik bir anlama getirebilecek bir hale getireyim diye Türk Dil Kurumu'ndaki sözlüklerle mi oynayacak? Neler yapılacak gerçekten? Hmm. Belki de ben Türk de Dil Kurumu'nun bilmediğim bilmediğimden ötürü oluyor ama bana ha. şu anda çok saçma geliyor. Hacer Boyacıoğlu'nun çok ayrıntılı bir haberi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de milletvekili Aykut Erdoğdu bu maddeyle bütün devlet satılabilir demiş ki haksız sayılmaz aslında. Yani bazıları da çok karlı tabii savunma sanayi müsteşarlığını bilemiyorum ama PTT'nin ve mesela Milli Piyango'nun Karayolları Genel Müdürlüğü'nün belki genel Karayolları Genel Müdürlüğü yolları satar. Yol zaten satıldı değil mi onlar? Yollar. Yani en son üç dolara 3 özel, dolar 3 dolar olmuş. Evet. Yani. Tamamen evet, geçiş değil mi? Yeni köprüden. heyecanla heyecanını Köprüsü, Evet bütün bunları aslında Ali Bilge ile etraflıca konuşma fırsatımız olur. Onun alanına da Peki. giriyor. Biz ama öncelikle verelim bu dünyanın e, Türkiye açısından en önemli haberlerinden biri. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mehmet Bekaroğlu'nun şeyi de söyleyelim. Genel Başkan Yardımcısı kendisi demokrasiyi kurtardık, milli ve yerli olan her şeyi konsolide ettik. Elde kalan ne varsa satıyoruz demiş. Bu Kim konuyla demiş, ilgili olarak Mehmet Bekiroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden Doğa Katliamının adresi olan da üçüncü Köprü'nün de yani İstanbul'un kuzeyinde büyük bir Doğa Katliamına neden olan ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olarak duyurulan üçüncü köprü için. Otomobillerden geçiş ücreti olarak 3 dolar artı katma değer vergisi KDV alınacağı da açıklanmış. Mesela 10 lira falan olacak herhalde. Belki daha fazladır. Evet, belki de daha fazla. 227 kilometre uzunluğundaymış. 227 kilometre uzunluğunda otoyollar ile Kuzey Marmara otoyoluna tamamen hizmete açılacağı da belirtilmiş. Trafik hafifleyecekmiş ama merak etmeyin. Evet, Muhtemelen yani. ortaköy'deki trafik ne bileyim böyle evet. Beşiktaş civarındaki Orta trafik tamamen trafik falan yok ki zaten yok artık bitti Kabataş. No, mi büyük büyük Mart'ı kanatlarını açmış Mart'ı ikili halka hiç kimseye haber verilmeden apansız iki yıllığına en az kapandı. Deniz doldurulacak. Evet. Fakat o Mart'ı canlı olsaydı... ...ne kadar büyük pislikler bırakabilirdi... ...bir düşünüyor musun havadan? Cansız halinde de çok büyük pislik bırakabileceğini düşünüyorum... ...ama bakıp göreceğiz şu an itibariyle... ...trafiğe çok büyük bir etkisi yok ama nasıl bundan sonrası... ...etkisi olacak? Yaşayarak göreceğiz galiba. Evet aynen öyle. Bunu şimdi özelleştirme meselesi... ...ki çok çok önemli bir mesele... ...gerçekten. E, onu... Tarih Kur'u özelleştirip ne yapacaksınız <gülüyor> Neyse hala anlamadım. Ali Bilge ile konuşmaya çalışacağız... biz şimdi devamını getirelim oldukça önemli başka haberler var son derece çarpıcı bir haber de karşımıza gelen şeydi ee, Yemen'den geldi bir sınır tanımayan doktorların açıkladığına göre 10 çocuk ölmüş 28 çocuk yaralanmış çünkü bir okulu bombardıman etmişler bu sefer de. Evet. Yani bu 8 ile 15 yaş arasında bütün ölenler ve yaralananlar paramparça olmuş çocuklar. Ve Associated Press'in açıkladığına göre, e, ...Yemenli Yemen'i etkiler de Suudilerin ön, ön başını çektiği, Amerika'nın da destek, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği e, şeyi koalisyon. Koalisyonun sorumlu olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği sadece koalisyonda bulunmak değil. Aynı zamanda bu kullanılan uçaklar ve bombalar Suudi Arabistan'da üretilmiyor. Suudi Arabistan'da böyle bir teknolojik yo, teknoloji yok. Suudi Arabistan'da sadece petrol gelir üzerinden gelen bir para var. Ve bu parayla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne bastırdığı takdirde en az 1 milyar dolarlık anlaşmaları imza ederek, daha en, geçen hafta verdi. Evet. 1 milyar 150 milyon dolarlık He? silah verdiler. 130 Abrams tankı, savaş tankı bunlar, hücum tankı. 20 de zırhlı araç. tankı değil, evet. Hayır, 130 Abrams tankı tamam. vermişlerdi. Tamam. De... Gemiler vardı, onlardan bahsediyorum. Yani, yani son benim hatırladığım buydu. Şöyle bir not almışım yani. Daha yeni, bu geçen hafta yapıldı. Bu anlaşma silah tacirlerine. Fakat çok inkar ve küstahlığın doğrunda bugün Aynalar kitabından Eduardo Galeano'nun küstahlık diye bir şey okuduk İtlerin ve nazilerin küstahlığına ilişkin olarak olimpiyatlarda 1936 olimpiyatlarında şimdi 2016'da bir yandan olimpiyatlar devam ediyor bir yandan da e, küstahlığın hakikaten inkar ve küstahlığın şöyle bir açıklama yapmış çünkü General Ahmet Asiri yani e, sınır tanımayan doktorların Medsensan Frontier'in açıkladığı şeyi çocuk bunlar kasten hedeflenmişti orada okul filan yoktu diyor. Evet. Bu çocukların hepsi aslında şeyin yetiştirdiği, Houthilerin yetiştirdiği militandı Diyor. 8 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. E aynı görüşü işte şeyde Suriye'de, Irak'ta IŞİD'in elindeki bölgeleri bombaladıktan sonra ölen siviller için de bunlardı işte IŞİD'in evet. yetiştirdiği militanlar diye açıklama yapıyor. Evet ve demiş ki jet uçakları böyle kampları, eğitim kamplarını bombaladığı zaman yaş ayrımı gözetemez demiş. Açıkçası bunu söylemiş. Ve şunu da eklemiş New York Times bildiriyor. Bunlar e, sivil e, tesisleri kullanıyorlar, kumanda ve kontrol merkezi olarak örgütün teknik detaylar üzerinde durmayın. Bu bir savaştır demiş. Bu tarihe geçecek, Günün sözü olabilir yani tarihe geçecek bir söz. Evet. Teknik, Bu, bir... teknik detaylar üzerinde durmayın. Bu bir savaştır. Yan etkiler, komşulara, dostlara. E, saldırı olabilir hatalar da e, olabilir. Mesela geçen haftada zaten bir patates cips fabrikasını evet, vurmuşlar. Evet gıda dokuz 9 sivilde orada ölmüştü o. Ama Şimdi, merak etmeyin bineli Yıldırım'dan yapılmış bir açıklama var. Bu 15 Temmuz'daki darbe girişimine destek veren ülkeler arasında Suudi Arabistan olduğunun ima edildiği yönünde çeşitli haberler çıktı. Böyle bir şey doğru mu diye sormuşlar. O hayır böyle bir şey Yok, söz demiştim, konusu değil. Tabii çünkü Ama Suudi Arabistan böyle bir şey yapmaz. yapmaz. Ama hatırlıyor musunuz bir zamanlar bir İslam ordusu kuruluyordu. Her ülkeden İslam ordusundan Suudi Arabistan evet. ve Türkiye başta olmak üzere askerler gönderilecekti. Ortak bir güç kurulacaktı. Alternatif bir savunma e, durumu ortaya çıkacaktı. Ne oldu? Katar'da da bir üs olacaktı. Evet. Bunu da hatırlıyorum. Ne ben. oldu o? Söylememişler fakat yani Türkiye'den de e, çok e, ayıp ediyorlar bana sorarsan. Sekiz yaşındaki çocukların vurulduğu bir şeyde Suudilerin alakası yok demek çok kötü oluyor. Çünkü bütün dünya basını yani bildiğimiz bütün şeyler son derece saygın bir kuruluş olan sınır tanımayan doktorlar e, ve gene e, oldukça işte iyi kötü saygınlığında bulunan o kadar çok olduğunu söyleyemeyeceğim ama Reuters gibi e, önde gelen. E, açık e, şeyler haber ajansları ya da New York Times gibi neyse işte UNICEF'in açıklamaları var vurdular ve mahvettiler çocukları diyor e, çok sayıda çocuk ölüyor ve hava bombardımanıyla aynı zamanda sokak çatışmalarında ve mayınlar patlıyor diye ve bir tek detay var New York Times'daki insanın e, ruhunu daraltıyor ama söyleyeceğim e, bir razi Bölgesinde Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında bir yerde Birken diye bir kasabada ya da köyde okul müdürünün evi vurulmuş Ali Okri diye bir adam karısı ve dört çocuğu ölmüş ve ondan sonra artık e, kelimelerin ifade edilemeyeceği bir şey var. Bir ikinci hava saldırısında da Ali Okri'nin dört başka akrabası da orada ölmüş. Yani aynı gün içinde karısı dört çocuğu ve dört yakın akrabasını kaybeden iki ayrı bombardımanda da Suudi şeyinde bir okul müdüründen bahsediyoruz. Suudi Arabistan'da neler olduğunu aktarmaya devam edeyim. Şeyden haberiniz oldu mu sizin? 20 bin Filipinli işçi Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. Hayır. Yani ülkedeki aynı Türkiye gibi inşaat sektörüne dayalı olduğu için aynı zamanda petrol de var bunun içinde. Petrol olduğu için zaten inşaat sektörü bir şekilde çöküşe doğru geçmiş. Bu sektörde çalışan işçiler genellikle uzak doğudan geliyor. Tibet'ten, Nepal'den, özür dilerim, şeyden, Filipinler'den, bu gibi bölgelerden geliyor. 20 bin Filipinli işçi bir anda kendilerini kapının önünde bulmuşlar. Suudi Arabistan'dan, Suudi işverenleri tarafından ardından yemek ve içecek bulamadan sağlık hizmetlerinden de mahsur kalarak 20 bin kişi Suudi Arabistan'da ortada kalmışlar böyle. Hiçbir abi? şekilde destek vermiyorlar ve aynı zamanda çıkışlarını sağlayabilecek için bir destek de vermiyorlar. Ardından işte Filipinler Çalışma Bakanı el koymuş da bir şekilde ülkeye geri götürmeye çalışacaklarını bildiren açıklamalarda yapıldı. Ülkesindeki işçileri talep ettiği, kendi talep ettiği, gelin dediği işçilere bile Suudi Arabistan'a şu anda ekonomik sıkıntıların ötesi deniliyor. Ee, sahip çıkmadığı gibi bir durum söz konusuymuş. Evet çok ağır bir durumu var ve sadece Sünni olduğu için de Türkiye'nin büyük desteğini alıyor. Ee, öldüğü zaman eski sultan neydi adı sultan diye emir dedi. Ne diyorlardı? Abdullah kral, kral Abdullah değil kral. Ondan sonra yaz ilan ed Yok. ediyoruz ama Abdülaziz. Ee, Suudi Arabistan'ın durumu da böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nden de silahları alıp insanları ilkokulu vurdu. Bir müdürü. Müdürü bütün ailesini katletti. İlkokullar, hastaneler, pazar yerleri. Artık evet. en temel e, hedef alanlarından bir tanesi galiba. Bir taneleri daha doğrusu. Üçü. Ve olur böyle yanlışlar teknik detaylara takılmayın diyor. Dumb, bombardımanı yürüten Genel evet. Ahmet Asil. Bizim de algımız değişiyor. Mesela Suudi Arabistan'ın misket bombası kullandığına dair çeşitli haberler çıkmıştı ve büyük tepki gösterilmişti dünya genelinde. Misket bombasını satıyorsunuz Suudi Arabistan'a? Bunların kullanılması bazı ülkeler tarafından yasak ya. Bu olay böyle ekstraordinari, şaşılacak bir durum olarak görülüyordu bundan iki üç sene evvel. Ama şu anda Suriye'de... Her halükarda Rus ve Esad rejiminin uçakları tarafından misket bombalı saldırılar neredeyse her gün yapılıyor. Artık Napal bombalı saldırılar yapıldığına dair de çeşitli iddialar ortaya çıkmaya başladı. Ki bundan önce de kimyasal silahlı saldırılar verdi her iki tarafında yaptı. Evet durum budur yani. Normaller. Gıda fabrikasında okul ilk okulları da vuracaksın. Bundan sonra da sınırda yanlışlık olmadı. Olur böyle şeyler diyeceksin. Yemen dünyanın en... Ee, yoksul ülkelerinden biri Birleşmiş Milletler'e göre çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 100 bin kişi terk etmiş. Büyük bir mülteci problemi de sadece Yemen'den kaynaklanıyor tabi. Ülkede de toplam ülke içinde de 1 milyon 200 bin kişi yerinden yurdundan olmuş durumda. Yak fakirlikle mücadele eden yaklaşık 13 milyon kişi var. Ha, bu arada Halep ve İdlib'de muazzam Saldırlar. Oraya geçmeden iki, iyi, iyi haber verelim yani o bölgede de iyi olan haberler var. Ne kadar iyi olarak değerlendirebilmek mümkün mü bilmiyorum ama Yemen meclis iki yıl sonra iki yıllardan sonra tekrar toplanabilmiş. Yani sivil bir siyasetin önünü açabilecek işteyse bazı e, adımlarda atılabiliyormuş. Bu Yemen'den gelen bir iyi bir haber. Bir de Suudi Arabistan'dan daha doğrusu Riyad'dan gelen iyi bir haber var. 100 metrede koşan ilk kadın sporcu Kariman Abdul Daj e, Abdul. Kelimen, hmm. Kariman diye yazıyor evet, şu andaki şeyde. Aynı, herhalde Keriman diyor. Olabilir. Abdülcadalyel e, dün Rio Olimpiyatlarında geçtiğimiz hafta sonu daha doğrusu Rio Olimpiyatlarında pistteymiş. O da koşmuş yani. Kadınların e, bu oyunun önüne görmüşüz. Yok Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da. Evet. evet. Yemenler Önemli şimdi canını bir... kurtarmak için koşuyorlar genellikle. Evet. Yani sekizle on beş yaşı arasında... 10 çocuğun öldüğü, 28 çocuğun yaralandı, sakat kaldığı bir durumdan bahsediyoruz. Halep ve İdlib'de 73 sivil ölmüş. Suriye İnsan Hakları Gözleme Evi'nin açıklaması, Halep'in iç ve batı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında en az 51 sivil ölmüş. Ayrıca Ramuz kentinde yoğunlaşmış Ajans France Presse'in haberi El Cezire'den alıyoruz. Ayrıca İdlib'de de tek İdlib bölgesindeki, Tek geçiş noktasıymış Alep'in doğusundaki muhaliflerle İdlib'deki muhalif bölge arasındaki İdlib'de de ayrıca 22 ölü Rus rejim hem Esad rejimi hem de Rus savaş uçakları senin de söylediğin gibi hedef almışlar İdlib'i. 22 sivilde orada ölmüş otobüste patlama var 15 ölü 20 yaralı otobüsün halini sınırda. ...tasvir bile etmeye imkan yok. Yani otobüs... Demek, ...sadece bir iskeleti var. Türkiye sınırından da görülmüş olan bir patlama bu. Çok acayip. Bu Halit Süleyman... Bu ...şeyden... ...El Cezire'den değil mi bu haber? Yok. Evet. Anadolu Ajansı. Hangi haberi bakıyorsunuz efendim? Şu şeyin fotoğrafına. Bu arşiv fotoğrafıymış. Muhtemelen. Neyse arşiv fotoğrafı bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetecek kadar korkunç. Irak'ta bombalı saldırılar var. Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda 9 kişi biri polis 24 de ölü var ve 24 yaralı var. Bağdat'ta bunlar. Ayrıca da Bağdat'ın kuzeydoğusunda Şab bölgesinde bir minibüse bomba yerleştirilmiş. 2 kişi de orada infilak sonucu ölmüş. 3 kişi yaralı var. Toplamda 9 ölü, 24 yaralı var. Bu saldırıları yapanlar özür dilemişler mi? Hayır. Genellikte görmedim yani. Ha, dilememişler. O zaman kaba kaba teröristler oluyorlar o zaman. Türkiye'de öyle olmuyor. Türkiye'de böyle saldırı yaptığınız zaman siviller öldüğü zaman terör örgütleri özür diliyorlar ardından da. Her şey unutulmuş, tekrardan başlangıça, başlangıça, reset atılıyor. Evet, ona da birazdan bakarız zaten. PKK, PKK Diyarbakır mı? ve Kızıltepe'deki bombalı saldırılarla ilgili açıklama yapmış ve özür dilemiş. Yani bir sene içerisindeki üçüncü özür oluyor bu. Yaklaşık elliye yakın insan hayatını kaybetti bu özürleri içerisinde PKK'nın. Özellikle PKK. de beş kişi bir aileden sonuncu evet. şeydi. Evet, Diyarbakır'da. Diyarbakır'da. Evet, bir haberde şey var, İdam. Türkiye'nin gündeminde fazla e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilginç bir yani tüyler ürpertici aslında bir idam haberi var bekleniyor daha doğrusu Texas bir numaralı eyalet en fazla idamla insan giderilen e, eyalette 24 Ağustos'ta yani bundan 10 gün sonra 10, 9 gün sonra bir şey bekleniyor. Tam 43 yaşını bitirdikten sonra bir Jeffrey Wood diye birisini idam edecekler. Zehirli iğneyle. E, fakat e, şöyle bir şey bu insan öldürmekten dolayı veriliyor. Genellikle idam cezası ama Teksas'ta öyle değil. Kimseyi öldürmemiş. Bir benzin soyguncusu. Hı hı. Soygunu sırasında arkadaşı öldürmüş. Kendisi dışarıda bekliyormuş. gözü Erkete. Evet öyle bir şey herhalde. ondan sonra ateş edince koşarak girmiş binanın içinde bile değilmiş ona da şu şeyleri mobese kamerayı filan iptal etti demiş katil öyle olmuş sonra edememiş galiba yakalandığına göre evet anlaşılan öyle olmuş ve şimdi idam ediliyor fakat teksastaki kanun Neden şöyle ediliyor? onu söyleyeceğim işte Çünkü ileride de tehlikeli sonuçları beklemeli ve önlemeliydi diye bir madde varmış Texas kanunlarında. Bu da idem cezası gerektiriyor. Bir de e, jurist, bu 98'den beri ölüm hücresinde bekleyen bir adamdan bahsediyoruz. Jeffrey Wood zeka seviyesi de e, kesinlikle sınırdaymış. Normal zekanın biraz altındaymış Anladım. çeşitli ölçüler Anladım IQ Anladım ama bu tip benzin istasyonu soygunları ve erketelerin durumu bir istisna mı Teksas'ta? Hiç böyle olaylar olmuyor mu? Bir anda bir ilk istisnai olay olduğu için idam ediliyor yoksa sürekli bu tip erketeler? Sürekli idam erketeler, ediliyor anlaşılan. Yani bu, tip, e, bu tip şeyler çünkü... Bu tip... Doktor ölüm diye adlandırılan mesela doktor James Grigson demiş ki ileride de bu tehlikeli olabilir diye Jürinin de şey verince jüriden ah ne yapalım o zaman tehlikeliyse buna idam cezası verelim demişler. ve e, Fakat doktor mesela mahkeme şeyi söylememiş doktorun aslında doktor ölüm diye adlandırılan bu adamın ...Amerikan Psikiyatr Derneği'nden... ...kovulduğunu bu gibi... ...yanlış şeylerden dolayı... ...kovulduğunu açıklamamışlar mahkemeye, jüriye. Ee, arkasından da... ...bu 1998'de... ...oluyor, epey de olmuş olay. Ee, yani kaç sene oluyor? 25... ...23 sene ee, 18 sene oluyor, değil mi? Galiba... Ondan sonra e, ve e, daha da ilginç bir şey var savunma e, avukatları da adam biraz yoksul ve zeka seviyesi de düşük olduğu için olsa gerek savunma avukatları da tek kelime söylememişler suçu azaltıcı bir şey var hiç savunma yapmamışlar. Savunma Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. evet öyle oturmuşlar sessiz bir, izan... sessiz bir şekilde evet. İyi işte bir göreceğiz idam edilecek mi edilmeyecek mi. ibreti alem için yapacaklar herhalde. Böyle bir durum var. Peki ara veriyoruz. Ara vermeden de şeyi söyleyeyim. Bundan sonra büyük bir sıcak dalgası var. New York'tan Washington'a başkente kadar giden. Ve çok daha sıcakların geleceğinin işareti. Onun üzerinde duralım. Ve dünyanın, Türkiye'den de dünyanın birçok yerinden de sel haberleri var ve orman yangını haberleri de var. Biraz da onlara bakacağız birazdan. Açık gazete Başladıysa öyle biter Benimle paylaştığın günler için harcanmış zaman diyorsun olan anıları hatırlamak artık çok zor diyorsun Yorgun aşkımızın ayakta duracak hali yok neler oluyor anlamıyorum ama bittiğine hiç şey yok Herkes kendi yoluna gider Her şey nasıl başladıysa öyle biter Bir gün gelir herkes kendi yoluna gider If it started, it Her Şey Biter adlı parçayı dinleyerek devam etti programımız Yavuz Çetin'den Yavuz Çetin Altın Çocuk diye de biliniyor 15 Ağustos 2001'de 31 yaşında hayata veda etmiş müzisyen, gitarist şarkı yazarıydı onun Her Şey Biter adlı şarkılarından, ünlü şarkılarından birini çalarak ona da bir günaydın demiş olduk 15 Ağustos 2001 tarihinde bundan tam 15 yıl önce aramızdan ayrılmıştı Yavuz Çetin. Günaydın dedik. Evet Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete Programı devam ediyor. Saat 8.46 evet, 9'a çeyrek var yaklaşık olarak ve biraz da havadan da bahsetmiştik ama takip edelim. The National Weather Service, Amerika Birleşik Devletleri'nin meteoroloji kuruluşlarından önde gelenlerinden biri aşırı ısınma uyarıları vermiş. Mid-Atlantic -Atl denen Atlantik ortasındaki bölgeyle ilgili yani 110 derece Fahrenheit'lık bir şey uyarıda bulunmuş. Bu da yaklaşık 43 dereceye geliyor yanılmıyorsam Celsius, Santigrat. ve çok büyük sağlık sorunları çıkarabilir özellikle yaşlılar için kronik sağlık problemleri yani akciğer ve kalp hastalığı olanlar için ama yalnız onlar değil dışarıda çalışanlar için de yani açık havada çalışanlar için de ve diğer alerji ve duyarlı insanlar için diye uyarıda bulunmuş. Tabii şeyleri de hatırlatalım burada. Orta Doğu'da mesela muazzam bir yaz geçti hakikaten hiç görülmemiş sıcaklıklara ulaşıldı Birleşik Arap Emirlikleri'nde rekor şeyler ve İran'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekten tasavvur bile hayal bile edilemeyecek 140 derece Fahrenheit yani 60 derece civarında sıcaklıklar. Gölgede 60 dereceden bahsediyoruz bu dayanılacak gibi bir şey değil. ve 54 derecelik Doğu şeyde Doğu yarı küre diye bölünecek olursa 54 derecelik rekorların kırıldığını da söyleyelim ve Life Science dergisi çok net olarak şunu açıklamış insanlar böyle havalarda hipertermi geçiriyorlar hipertermiye 10 dakika içinde yani. 60 dereceden bahsediyoruz ki bu görülmüştü Orta Doğu'da ve İran'da ölçüldü bu 59-60 derece ölçüldü Hi bu sıcaklıklarda hipertermi oluyormuş hipertermi, hipotermiden farklı daha üst kademede bir şey mi? hipotermi sıcaklık kaybı demek, kaybı demek. soğukta oluyor bu da tam üstü, üstü yani sıcaklıkta yani vücut geri getiremiyor ee, serinliğini normal sıcaklığına ulaşamıyor Yani yüksek özellikle bir de yüksek nemle birleştiği zaman ki küresel ısınmanın en önemli şeylerinden bir tanesi de bu. İklim değişikliğinde küresel ısınmanın nem artıyor havadaki genleşen e, havada. Dolayısıyla hiç geceleri bile mesela yeterince insan vücudunun yeterince kendisini serinletecek şeyi bulmasına, dengeyi bulmasına imkan vermiyor. Bunu James Hansen yıllar önce yazmıştı. En büyük tehlikenin bu olduğunu. Şimdi dünya bunu bekliyor. On yıllardan beri söylüyorlar zaten kümülatif birikimsel sonucu. Bir yüzyıldan beri yakılan fosil yakıtlarından petrol, kömür, doğalgaz ve karbon moleküllerini de böyle havaya atmosferde sıkıştırıyor. O zaman çok daha uzun ve çok daha yoğun sıcak dalgalar geleceğini söylemişlerdi. Google'da mesela hipertermi kanser hastaları, kanser hastalığı konusunda uygulanan bir tedavi yöntemi olarak belirtiliyor. Vücut dokusunun yüksek ısıya, biraz önceki bahsettiğiniz yüksek dokusu, ısıya maruz bırakılmasıyla kanserin önüne geçilmesi çalışılıyor. Bu laboratuvar ortamlarında, hastanelerde evet, yapılıyor. Hücrelerin, evet. Şimdi Sokağa çıktığınız zaman aynı şeye maruz kalıyorsunuz. Aynı derecede ısı, ısıya maruz kalabileceğiniz bir ortamla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, bütün dünya bir şey oldu artık. Laboratuvar oldu ve cehennemi bir laboratuvar. 2010'da Rusya'da yüzde %80 ölçülmüş. Yani iklim değişikliği olmasaydı bu sıcak dalgası olmayacaktı diye pek çok insanın öldüğü. 2013'te Kolombiya Üniversitesi'nden uyarı geldi bilim insanlarından. Bu çok önemli. New York City'de, New York şehrinde... ...2020'ye kadar yani önümüzdeki dört yıl içinde... ...yüzde yirmi ölümlerin şey, oranında artış olacakmış. Sıcağa bağlı ölümlerde. 2050'de bu ne kadar olacakmış? Yüzde doksan artış sıcaktan ölümler. E, ayrıca da Texas'tan Maine'e kadar uzanan bir bölge içinde de... ...seller, sel... uyarıları da geliyor. İkisini birden ele almak lazım. İkisi zaten aynı. Madalyonun birer yüzü. Bartın'dan inanılmaz şeyler geliyor sel demişken. Karadeniz'de etkili sağanak, acayip sağanak çok sayıda ve ev ve iş yerini suyunun bastığını, yolların ulaşıma kapandığını, otobüsler midibüsler ve araçlarda 82 kişi mahsur kalmış ve saatlerce mevz. otobüste E, ...saatlerce... E, ...mahsur kalmışlar... ...45-47 yolcu... ...AFAD ekipleri... ...Midibüs'te 17 saat... ...17 saat kurtarılamamışlar... Hmm. ...bir köprünün üzerinde kalmışlar yanılmıyorsa... ...neyse ki... ...Vali Nusret Dirim bir açıklama yapmış... ...can kaybı yok demiş... ...ve mesela Amasra'da bir evin... ...üç katlı... ...evin giriş katını su basmış... ...bunun üzerine... Evin sahibi ve damadı durumu yetkililere bildirip evi tahliye etmişler. Evin yıkılış anı da kasabaya e, şeye e, yani e, bütün Bartın'da sel sularının e, üç katlı binayı yıkması görülmüş. Yani olay anını da e, damadı e, cep telefonuyla kamerasına kaydetmiş Yan yatmış 3 katlı bina yaklaşık 20 saniye içinde de yok olup gitmiş yıkılmış. Böyle şey sen nedeniyle Cide'de de binalar çökmüş. Kastavon'un Cide ilçesinde heyelanlar var. Çamur deryaları çok sayıda ev çökmüş. Afad ekipleri uğraşmaya çalışıyorlar. Zonguldak'ta da yaklaşık 40 hane mahsur kalmış. Köprüyü sel almış çünkü. Akşam saatlerinde oluyor bütün bunlar. çeşitli Yeni Şafak ve çeşitli başka haber kaynaklarından derlediğimiz haberler. Hindistan'da da Hindistan'ın kuzey doğusunu haftalar önce zaten bildirmeye çalışıyoruz. Şiddetli yağışlar, seller, muson ve bir fil, yaklaşık 4 ton ağırlığındaki bir dişi fil başka bir ülkede bulunmuş ve kurtarılmış. Bangladeş'te Hindistan'da sele kapılmış, Bangladeş'e gitmiş, sınır tanımayan sellerden bahsediyoruz. Safari parkına götürülecekmiş dakikada. Evet, birkaç Gezayevine hafta bulduğu. geçirmiş. Gittikçe de güçsüz düşmüş. Tabi fillerle ilgili çok ilginç bir bilgiyi de ekleyelim. Göçebe hayvanlar bunlar. Kafeste, sirkte falan tutulmaları onların manevi anlamda ölümü demek. Bütün ömür boyu dolaşmak zorundalar. Öyle evrilmişler yani. Evrilmeleri de yani çok yakın bir zamanda olmadı. 60 milyon yıllık bir şeyin son kalanları. Ee, türün mega herbivore diyorlar. Büyük ot oburlar. Ve şimdi hiç, bir zamanlar 42 türle birlikte yaşıyormuş insanlar paylaşıyormuş dünyayı. Şimdi sadece filler, hipopotamlar ve birkaç da gergedan kaldı. 60 milyon yıllık bir geçmişin sonuna geldiğimizde söyleyelim böyle bir durum. Sellerden bahsetmişken Louisiana'da da tarihi bir şey olmuş. Bina üç ölü var. 2000 kişi tahliye edilmiş. Tahliye edenler, edilenler arasında kim var? Kim varmış? Vali. Hı hı. binasını da su basmış. Elektriksiz kalmış. Ciddi söylüyorum. Evet. <gülüyor> Güneydoğu İzian'da olmuş hükümet binası. Sakin olun demiş. Bir şeyler afad yetkilileri, oranın afad yetkilileri böyle o çamurlu sulara dalıp arabaların içinden insanları kurtarmışlar. Bir kadını görüyoruz, şey diyor. köpeğim köpeğim de kaldı diyor sonra dalıp onu da kurtarmışlar evet yani dünyada hala bu cesarete sahip olan insanlar olduğunu bilmek gerçekten insanı güven veriyor o videoyu izlerseniz siz de göreceksiniz araba tamamen bagaj kısmından görünüyor suların içerisinde bagaj e, sel suların içerisinde cesur bir e, erkek atlıyor oraya ve elindeki bıçakla beraber yarıyor bu, arabanın üstündeki brandayı ve içeriden son anda kadını kurtarıyor sonra kadın kendi köpeğinin de kurtarılmasını istiyor bu kişiden Yine son anda çok, köpeği de kurtarıp evet, çıkarıyor. O görüntüde var mı? Evet. Görmedim var. ama e, yani muazzam bir şey tabii. Ve son otuz yıl içinde e, felaketlerin e, bu küresel iklim değişikliğine bağlı felaketlerin on kat arttığını da e, söyleyelim. Yani miktarının da e, şey maddi zararın yani muazzam bir zarar. Dolayısıyla... yenilenebilir enerji ekonomiyi de e, yani zora sokar filan diyorlar. O palavranın da tamamen sonu gelmiş oluyor. Neyse orman yangınlarından Marsilya'da e, kontrol altına alınmış. San Bernardino'da Kaliforniya'da yani Fransa'dan Avrupa'dan şey atlayalım ama, Kuzey Amerika'ya. San Bernardino dağlarında da, e, da evlerinize dönebilirsiniz artık demişler. Maltepe'de bir orman yangını var. Çanakkale'de orman yangını var ve önemli aslında Gelibolu Ocaklar mevkiinde Tarım arazisinde çıkmış pek çok şey 20 hektar yanmış tarım arazisi Ve 3 hektar ormanlık saha zarar gördü diyor tabi bu yandı demek Muğla'da orman yangını var yaklaşık 70 hektar yanmış 3 uçak 7 helikopter ve çok sayıda itfaiye eri müdahalesi var. Muğla'da da ciddi bir şey. Çorum'da orman yangını üç günde söndürülebilmiş. Yani orman yangınları da sellerle beraber iklim değişikliğinin fosil yakıt yakmanın net sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Böyle haberler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Merih Gökçe'nin tahmini doğru çıkmadı kehaneti. 14 Ağustos'ta deprem olacak demişti Marmara'da büyük ihtimalle. Onu da FETÖ'cüler yapacak demişti. Amerika'nın ve İsrail'in desteğiyle. Tıpkı 17 Ağustos yaptıkları. Bunu çıkıp Beyaz Televizyonu'nda resmen konuştu. Ben kulaklarıma ve gözlerime inanamayarak seyrettim ama olmadı. Yani zeminde müsait ama bir yandan baktığınız zaman Melih Gökçek için... Etraftaki metaforlar yumurtadan çıkma süresi, zelzeleler, çeşitli konularla yapılan tehditler, üstü kapalı üç harfliler, yapılan imalar falan. Evet. Melek yani. yok çektik ortam. İstanbul'da 26 hakim ve savcı tutuklanmış. 52 hakim ve savcının tutuklama istemiyle nöbetçi suç ceza hakimine sevk edilmişti. Başbakan açıklamış kamuda açığa alınan ve memurluktan atılanların sayısı son rakam 81 bin. Olmuş 76.597 kişi açığa alınmış. Toplam yani 3.000'den fazlası asker bir kısmı hakim bir kısmı da sivil memur. Hem açığa alınanlar hem de memuriyetten çıkarılanların toplamı 81.494 kişi demiş yani. Bir de 50.000'in 50 üzerinde de özel iletişim altyapısı var demiş Binali Yıldırım. Kendi kurdukları iletişim ağları var teröristlerin. Yani hiç kimsenin kullanmadığı. Bunlar dahil mi bu 50 bin bilmiyorum. Üzerine gidiliyor demiş. Ama ben bunları dahil etmeden bir hesap yaptım. Toplam devlet memurlarının 80 çalışan sayısına baktım. 3 milyon 339 bin. Dolayısıyla şu anda toplam devlet memurlarının yüzde... İki buçuğu, yüzde iki virgül kırk çıkarılmış durumda yani. Ya e, şey yapılmış, işten çıkarılmış ya da askıya alınmış durumda işte. E, bu da az bir şey değil. Şöyle de bir hesap yapılabilir. Yani memurların eş, ana, baba, çoluk, çocuk yakınları e, beş kişiden hesaplanırsa ki nakuldür herhalde. 410 bin kişi yapıyor bundan etkilenen bunun iki katı da olabilir evliler için onların ana babaları ve çocuk çocukları da dahil 10 kişi olursa 4 milyon 100 bin kişi oluyor İkisinin ortalamasını alırsak iki rakamın ortalaması da 2.5 milyona yakın 2 milyon 255 bin kişi etkileniyor bu işten diyebiliriz. Siz şimdi Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK gibi kurumların da özelleştirilip farklı bir manlama yükleneceğini düşünürsek daha fazla sayıda insan da işten çıkarılması gibi bir durum söz konusu olabilecek gibi duruyor. Göreceğiz. Evet, Türk Tarih Kurumu'nu görür. alacak olan şirket ne yapacak? Evet böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada Demirtaş Yüksek Dağ ve Beştaş'a beş ayrı dava açıldığında belirtelim. Darbe girişiminin ardından siyasi partiler arasında ılımlı bir iklim olduğu söyleniyordu ama dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan dava furyası da muazzam bir şekilde gitmiş. Adana Cumhuriyet Başsavcısı tarafından HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la genel başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş hakkında. 5 ayrı iddianamede 5 ayrı hapis cezası isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini aşağılama suçu, terör örgütü propagandası yapmak ve başka devletin yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama gibi bir şey. Açıklamalardan dolayı 5 ayrı iddianame var yani. Ökar illerle de ilgili İlginç Cumhuriyet Gazetesi'nden Pınar arkadaşımız da olan Pınar'ın, Pınar, Pınar Önç'ün ve Şırnak'tan da Ceyda Karan'ın yaptığı şeylerde yazı dizisi var Cumhuriyet'te. İlime dokunma diye onların ilden çıkarılması projeleri vardı. Hakkari'liler Suriye'ye ve Irak'a gideriz. İl olmaktan çıkarılmasının sebebi Erdoğan'a domates atılmasıydı. Size salça, size salça fabrikası yapacağım diye cevap vermiş. Unutmamış yani kendisine hakaret olduğunu. Böyle bir durum var. Öte yandan da senin dediğin gibi PKK'dan da Diyarbakır ve Kızıltepe'deki bombalı saldırılara ilişkin bir açıklama var. Üzgünler miymiş yoksa özür mü diliyorlar? Değişiyor genellikle. Çoğu zaman üzgün olduklarını söyleyip özür dilemiyorlar ama bu saldırıda galiba özür dilemişler. Üzüntülerimizi bildiriyor. Yok özür yok. Özür de mi? yok mu? Yani yok. aynı o zaman. Aynı. Siz her iki olayda sivil insanlarımızın yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntülerimizi belirtiyor. Yaşamını yitiren insanlarımızın Ailelerine baş sağlığı Eylül 2015'te PKK yürütme komitesi, e, komitesi üyesi Murat Karayılan 14 yaşındaki Diyarbakır'da 14 yaşındaki Fırat Simpil ve Doktor Abdullah Biroğlu'nun kaza sonucu hayatını kaybettiğini söylemişti Arabaları taranmıştı bu iki kişinin 14 yaşındaki çocuk öldürülmüştü Ankara'da özür dilerim Diyarbakır'da polis rojmanlarına yapan Çınar saldırısını da aynı şekilde PKK üstlenmişti. Orada özür yoktu. Üzüntü vardı yine aynı şekilde. Bu ilkinde özür vardı galiba. Evet. De detaylı olarak bakmak lazım. Haberin içerisinde var mı? Metnin içerisinde var mı? Bilmiyorum. 6 ölü 39 yaralı da Çınar saldırısında vardı. Orada özür yoktu. Üzüntü vardı. Tak üstlenmişti Ankara'daki saldırıyı. 38 kişiye bir otobüs da havaya uçurmuşlardı bir arabayı. 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 125 kişi yaralanmıştı. Gayet gururlu ve ma mağrur bir şekilde tak e, böyle şeyler olabilir ama e, hayatını kaybedenler için de üzgünüz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bir sene içerisinde yaklaşık 50 e, kişi hayatını kaybetti bu üzgün olunan saldırılarda ve 150'den daha fazla insanda yaralandı. E, aynı zamanda bugün 15 Ağustos 1984 tarihinde e, PKK'nın ilk eylemi olarak nitelendirilen saldırıların gerçekleştirdiği tarih e, Eruh'ta. e Siirt'in Eruh ve Hakkari Şemdinli ilçelerinde e, PKK'lı militanlarca düzenlenen baskında e, Er Süleyman Aydın ve aynı zamanda As Subay Memiş Arıbaş hayatını kaybetmişti. Şimdi bugünü de ilk kurşun günü olarak kutluyorlarmış. Yeni eylemler yaparak kutlama kararı da alınmış daha sonra da. Evet. Bu arada bir köy kurucusu hayatını kaybetti, iki köy kurucusu da yaralandı. Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada ve Büyükçekmece'de de arabalar kundaklanırken silahlı çatışma çıkmış. İstanbul Büyükçekmece'de çekmecede bir kişi yaralı olarak yakalanmış. 7 araba. 7 ayrı otomobili kundaklamışlar Büyükçekmece'de değil mi? Evet. Madenin sahibi de bölge sorumlusu olduğu söylenen iki militan ölü olarak ele geçirilmiş şeklinde çıkan haberler var. Evet, bir polis de şehit düştü diyor. Bölge sorunları sözde bölge sorunları olduğu tespit edildi diyor inşaat haberinde. Evet ara vereceğiz. Ee, daha sonra dokuz buçuktan sonra da e, şeyden, Soma nöbetinden bahsedeceğiz ama onunla bağlantılı da şeyi söyleyelim. İzmir'de on katlı apartmanın dış cephe onarımı ve boyası için kurulan iskele çöktü. Üç işçi öldü. İş kazası deniyor buna ama iş cinayeti de denebilir. Ve Diken.com'dan aldığımız habere göre üç gündür yamuk duruyormuş. Bir şey olmaz demişler herhalde. Sonunda öldüler. Çocuğun kalbi delikmiş. Bu ölen işçilerden bir tanesinin. Dört yıl önce işsiz kalmış ve iki çocuk babası Özkaya'nın kalbi delik olarak dünyaya gelen kızı dokuz aylık Elif Mina Özkaya'nın ameliyat masraflarını karşılamak üzere inşaatlarda çalışmaya başlatıldığına dair haberler de var internette. Evet. Gazetelerinizde belki şansınız. Bunlara şans tekrar yıkarız. kısa da olsa dönme fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz Soma'yla beraber. Birkaç da olimpiyatla yine birkaç haberi de tekrar bulma fırsatı, bulur, konuşma fırsatı buluruz diyelim. Ve şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Emre Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet. yani. Nereden başlayacağız? Devletin satılması meselesinden bütün Türkiye'nin satışa çıkarılması gibi bir durum var. Özelleştirmeler aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 15. yıl dönümüyle karışık olarak bunu ele alabiliriz belki. Evet, şimdi bu ülkelerin ekonomik hayatında, mali hayatında kabaca iki tane büyük hesaplar. Biri dış hesaplar, i̇şte yansıyan biçimiyle işte dış ticaret açığı, cari işlemler açığı, yani dış alem gelirleriyle dış alem giderleri arasındaki fark, bir de iç hesaplar var, Bu da işte e, toplam kamu giderleri ve gelirleri. E, bu iki hesabın e, açıkları e, ekonomik sorunlar yaratıyor. E, ve onların kapanması için tedbirler e, düşünülüyor. İşte dış hesaplarda en önemli unsur işte dış e, bunun temel nedeni de ülkenin iç e, tasarruflarının düşük olması. E, ve Bu bağlamda işte dış hesapları dengeleyici unsurlar e, belli borçlanma yapıyorsunuz bu borçlanma içeriye de yansıyor e, içeride de e, işte kamu disiplini mali disiplin e, kamu hesapları e, üzerine e, baktığımızda özellikle son 15 yıl içerisinde 2001 krizinden sonra. İşte ondan sonra alınan tedbirler vesaire ee, ve de dış kaynak girişinin uzun yıllar boyunca Türkiye'nin lehine işleyen bir konjonktür etmesi ki AKP iktidarının döneminin en önemli usuludur. Türkiye gibi ülkeler açık veren ülkeler oldukları için bu açık veri zorunda Bu da neoliberal düzende uluslararası piyasalardan devlet, özel sektör gibi bankalar gibi kuruluşların O piyasalardan borçlanma yapıp o getirdikleri kaynakları Türkiye'de e, tüketicilere, yani hane halkı da ailelere, tüketicilere, şirketlere e, kullandırmak suretiyle bir ekonomik aktivite sağlanıyor. Tabii son e, özellikle 2001 yılından sonra bu borçlanmayı e, reel sektör şirketleri de direkt yapmaya başladılar. Şimdi Türkiye'de işte belli disiplinden ondan da kasıp işte bu bütçe genel hesapların kabaca anlatıyorum tabii bunları büyük açıklar vermeden sürdürülebilmesi. Şimdi özelleştirme nöbet biz 14 yıl boyunca çok girdik, evet. girmişiz zaten. Ondan sonra Türkiye özelleştirmeye başlarken 1900 hatırladım kadarıyla 83 yılın da çıkan bir 84 yılında çıkan bir yasa ile başladı. Yasa da absürttü yani hem toplu konutu hem kamu en büyük fonlardan biri olan e, kamu e, idare fonu vardı. Bir de özelleştirme üçünü birlikte kapsayan bir idare kurulmuştu. <gülüyor> Zaman içerisinde Türkiye'nin özelleştirme serüvenine baktığımızda ki biz bunu dediğimiz gibi çok iyi inceledik. E, yüzüne gözüne bulaştırılan bir süreçtir bu. Yani şu ana kadar da Türkiye'nin özelleştirmelerine e, mercek tutan e, akademik çalışmaları da pek Yani ne getirdi, ne getirdi, amaç neydi e, ve bugüne kadar özelleştirme kapsamında e, hangi amaca hizmet etti? Bu e, olay başlangıçta işte işçilerin e, sermayeye ortak edilmesi düşüncesiyle, E, sermayenin tabana yaygınlaştırması düşüncesiyle başlayan ve daha sonra bu ka kamunun, devletin açıklarını e, kapamaya dönük bir satış politikası haline e, indirgenmiştir. Evet. Ve de e, yani hem e, amaç neydi? İşte verimsiz kit kaynakları verimli hale getirmek e, vesaire. Bunun üzerine bir temellendirme e, yapıldı. Bu neoliberal politikaların bu yemeğimiz Washington uzlaşması dediğimiz uzlaşmanın e, temel esprisi buydu e, işte liberalleşme kuralsızlaşma ve özelleştirme başka bacakları da var ve sermaye hareketlerinin serbest bırakılması bu bağlamda dünyada da yani bu konuda çok başarılı örneklere rastlayamayız sonuçta e, bu kaynaklar yerli ve yabancı sermaye e, vergi vermeden verilmeye çalışılmıştır verilmiştir Son bu serüveni incelediğimizde Türkiye'de bütün bu krizler sonrasında bu kaynakların özellikle kamu iktidar teşebbüslerinin verilmesi verimsizi elden çıkarılarak açığın borçlardan doğan açıkların kapatılması tercih edilmiştir. Ve özellikle de IMF işte Standby anlaşmalarında temel şartlardan biri bunların yerli ve yabancı büyükler genelde yabancı yere gider. satılmasının teşvik edilmesidir son nokta yani kabaca bütün bu neoliberal önerme tez şunu söylerdi başından itibaren bu kitleri yani ne kadar az devlet ekonomide ya da hiç devlet, devlet zaten neoliberal öğretide gece bekçiliği yapsın başka da bir işe bulaşmasın Hele ekonomide hiç olmasın e, ve de e, bu korumacı e, şeyleri ortadan kaldırsın Çünkü bunları kaldırdığı ölçüde ne kadar özelleştiği, yerli ve yabancı sermayeye açıldığı ölçüde bütün sektörler kalkınma, büyüme, gelişme o kadar yüksek olacaktır. Bu tez Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmalarında bugüne kadar 30 küsur yıldır dünyada uygulanan özelleştirme politikleri özellikle gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkeler nezdinde baktığımızda Kalkınmaya, büyümeye e, olumlu bir katkısı olmadığını da e, yapılan çalışmalar, bizzat Dünya Bankası'nın çalışmaları ortaya koymuştur. Ali Bey bir şey sorabilir e, miyim de? acaba? Tabii. Bu noktada. Tabii 2007 yılında o zamanlar Maliye Bakanı olan Kemal Üniversitesi'nin bir açıklaması vardı. Özelleştirme de satıyorsun satıyorsun bitmiyor. Bu kadar komünist bir ülkeymişiz. Komünizmin ağdalısıymışız. Ulaştırma, çimento, kağıt, şeker her şey devlete ait bir berber dükkanları kalmıştı özel teşebbüsün elinde diye bir açıklama yapıyordu. 18 Temmuz'da yani içinde, içinde bulunduğumuz aylara yakın bir dönemde. 2007 senesinde ama. Yani yaklaşık 9 sene önce. 9 sene sonraya baktığımız zamansa şu anda TRT'nin o zamanlar neler satıldı? Petkim gitti, Seka gitti, bu gibi yerler gitti. Şimdi baktığımız zaman da TRT'nin Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun savunma sanayindeki kilit kuruluşların e, ve neredeyse devlet, siz de sayabilirsiniz daha detaylı olarak Ömer Bey istiyorsanız. Evet, yani şeyde de e, bu Hacer Boyacıoğlu'nun e, başarılı bir yayının da e, Hürriyet gazetesinin dünkü nüsxasında. özellikle savunma sanayi müsteşarlığı gibi PTT gibi PTT, evet. E, milli Piyango, e, GAP gibi yani büyük paraları döndüren ve kar ede, etmesi mümkün olan devlet hava yolları, meydanları işletmeleri gibi yani top yakın. E, Hepsinin 100 özel kurumun e, bir gece yarısı kabul edilen torba kanununa özel bütçeli kuruluşlara özelleştirme yolu açılması var. Bu... Evet benim sorum da şu yani bu noktadan sonra satılabilecek bir şey daha var mı? Yani bu son aşama mı? Bundan sonra ne satılabilir? Kaldıma <gülüyor> bir şey Top olacak. Toplum sarayı Top evet mesela. yolları, köprüler falan var. Bir de, Şimdi e... bakın şöyle, şöyle bir şey koyalım. Ee, bu satışı bir, satışıyla birlikte e, devletin Türkiye'de E, Cumhuriyet tarihi işte Osmanlı'dan bu yana devre olan tüm e, şeylere ilgili, kamu e, ekonomik aktivitelerin içinde baktığımızda Türklaş'ın satışıyla birlikte devlet imalat sanayinde kalmadı. Yani üretim sektöründe bitti. Yok hepsi özel sektörde devredildi. Türklaş'ta birlikte sonlandı. Ne kaldı? Hizmet sektörü dediğimiz alanlarda kaldı. Geçen gece çıkarılan yasa şöyle bir şey. E, şimdi Bu 1983 miydi? 2480 unuturum şimdi. Bu özelleştirme yasası çerçeve içerisinde e, belli kamu kuruluşlarının kendileri ve varlıkları e, satışa arz edilmişleri özelleştirme idaresinde edildi. Son 30 yıl içerisinde yaşadığımız süreçte, e, bu süre içerisinde e, bu çeşitli bütçe reformları düzenlemeleri de oldu. Şimdi Türkiye'de kabaca bütçe sınıflamasında özel bütçeler, özel bütçeli kuruluşlar, genel bütçeli kuruluşlar, işte bağımsız kuruluşlar, sosyal, güvenlik kuruluşları ve belediyeler gibi ayrıldığımız katmanlar vardır. Geçen gece çıkan bu yüz bir şey özel bütçeli kuruluşlar. Bunlar yarı kamusal mal üreten kuruluşlardır. Yani kendi gelirleri de var. ve e, hizmet alan e, vatandaşlardan da aldıkları harç, vergi ve benzeri gelirler de ayaktadır. Şey gibi değil mi? Da, Mesela TÜBİTAK ve Türk Dil Kurumu'nun kitap basması ve bu kitapları satması evet, gibi gelirler. Evet, evet, evet. Yani nasıl Türk Orman Çiftliği süt üretiyor, atıyorum yani Anladım. E, eskiden şarabında şey kadar. Şimdi e, bu özel bütçeli kuruluşlar açıkları olunca yine vergi gelirlerinden genel e, bütçe ...den tahsis edilir, transfer edilir. Bu kısım, yani özel bütçeli kuruluşların... E, ...özelleştirme kapsamına e, alınması yasal olar, yasa olarak e, mümkün değil. E, buna imkan vermiyor yasa. Bu düzenleme diyor ki, özel e, bütçeli kuruluşları... E, ...ticari hisselerini ve taşınmazlıklarını, varlıklarının... E, ...satışını e, özelleştirme dersine devretmesi. Bunda da işte şöyle bir şey söyleniyor. Özellikle de kuruluş yücelcek. Benim atı, benim beni sat abi diyecek. E ondan sonra satma deyince olmayacak diyorlar. Mümkün mü bugünkü devlet yönetimi içerisinde? Hikaye şu. Yani e, faaliyeti satma değil, varlıkların satılması. Dün e, valiye Bakanı'nın açıklaması da o yönde. Yani şimdi siz devlet su işlerinin e, neleri var? Baraj gölleri var. Tarımsal sulama. alanları var yani. Evet. onlara hizmet yapıyor. Hı -hı. E, enerji santralleri var ki 26'sı zaten devredilmiş durumda. E, pek çok ürettiği hizmet de bu şey var. Ama devlet su işlerinin muazzam bir yerde bir e, gayrimenkulü var. Evet. E, bu gayrimenkulü e, devlet bana diyor. Devlet özelleştirme. Yüzde tahtın bunu diyor özelleştirme. E, ve e, yüzde beşini özelleştirme kentini aldı. Kalanını bu özel Bütçeli özel bütçe kapsamındaki kuruluşa versin. O da o kendi e, açığını ve toplamda da kamu açığı e, ki bunların hepsi şunu gösteriyor. Yani halihazırda ve yakın gelecekte kamu iç hesaplar açısından sinyal veriyor. Onun için ne diyor abi işte varlık barışı diyor ne vurursan getir diyor yani. Dışarıda ister ne parası olursa olsun getir ve ben bunu diyor çok cüz'lü bir vergi içeriye katacağım çünkü benim kaynağa ihtiyacım var. Evet. E bununla ne diyor ya diyor böyle işte kıyemiyeti genel müdürlüğü ya. Ne adamın kıyı? nesini satacan evet kıyı, boğazda bir atıyorum şeyi var yeri var onu satacak zaten. temelde bak, ilk etapta taşınmazlar üzerine Hı. yani arazi arsa üzerine gidiyor. Zaten Türkiye'de bak ben hatırladım ben bu tarihi çok yakından gazeteci olarak yayıncı olarak, olarak izledim Yem sanayinin yeni vardı Ankara'da Eskişehir yılında orayı sattılar orayı, yani bunlar genelde de varlıkları yani bir üretime dönük bir faaliyet sürdürülmedi. Yani. Orası rant geziri olarak. Yani. Sümerbank'ın yerleri de öyle. İç Sümerbank'ın ulusu Ulusla şu anda yabancı bir e, şey duruyor. Tekstil firması iş yapıyor. Yani Dolayısıyla şey, e, Buyurun, buyurun lütfen. Yok yok yok. Burada beni, e, anladığımız hikaye şu. Torba yasası zaten tor bir ülkede sürekli yasama organı, torba şeklinde yasalar üretiyorsa zaten orada yasama organı sorunludur, hukuk sistemi sorunludur, bütçe meselesi sorunludur. Her şey sorunludur. Yani torbanın içine her şeye koyuluyor. Bu torbanın içerisinde özel e, bütçelik kuruluşların varlıklarını e, özelleştirme dersine devretme imkanı, e, pozisyonu sağlayan bir düzenleme sokuluyor. Burada da temel espri e, va, e, onu iç ve dış sermayeye cazip gelebilecek öncelikli taşınmazların Satımıdır. Yani gayrimenkullerinin, arsalarının, arazilerinin. Ki bu e, mesele cazip bir hale geliyor. Böyle e, AVM diktatörlüğü haline gelmiş, beton diktatörlüğü haline gelmiş toplumlar, ülkelerde. E, bu, bu da yerli ve yabancı sermayeye imkan sunuyor. Bu gayrimenkullerin denedilmesi. Bu da şunu gösteriyor. Bir ülke bu kadar a, acil bir şekilde e, işte, var e, konusunda, Birimlerin, varlıklarını satışa çıkarıyorsa burada kamu mali e, yapısında ciddi alarmlar söz konusudur. İşte varlık barışı diyorsa, BES diyorsa yani bireysel emekte zorunluluk diyorsa. işte bu artık çok yakın bir gelecekte e, e, kamu mali disiplin diye övünlen hususların ki Türkiye'nin son bir yıl içerisinde hem dış alemde hem iç gelirlerde muazzam düşükler. yaşıyor. Problemli bir ekonomi zaten. Yani bizim gibi ekonomiler bu kadar açı olan işte, e, iç ve dış şeylere bu kadar tepkisel olan e, ve varlıkların e, sonuç itibariyle son 15 yıl içerisinde dış kaynakların büyük bir bölümünü mobilize ederken bunu inşaat sektörü üzerinden mobilize etti, eden bir ülke. Yani e, dolayısıyla bugün özelleştirme yüz şey kapsamı Bunların daha çok varlıkları üzerine Yoğunlaşıyor evet. Çünkü e, dünyada da böyle Biz, Ülkeler patır patır işte Şeyleri satmaya çıktılar e, Bunların fiyatları da düştü e, Yani bir çalışma yapılsa Türkiye'nin sadece özelleştirme serüvenine e, bakıldığında Hatta bir dönem bakmıştık Ömer Bey mı Bilmiyorum yani Özelleştirmeden elde edilen gelirlerle Özelleştirme idaresinin giderleri Arasında büyük bir fark yoktu Yani biz öyle bir idare ida ida kuruyoruz. Öyle şimdi elde ettik. İdarenin giderlerini karşılamaya sağlıyor sadece. Evet bunun, bunun bir örneği bir Ulaştırma, ulaştırma Bakanı şey. tarafından da dile getirilmişti. Çok özür diliyorum sözünüzü kestiğim Aha. için. Demişti evet. ki Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan. Yani doğrudan burada birileri geçecek ama geçmeyen de para ödeyecek. Evet geçmeyen de para ödeyecek demişti. Evet. Yani Osman Gazi Köprüsü'nde Osman, Osman Gazi, Gazi. Köprüsü. Evet. Osman Gazi ile ilgili işletmeye verilecek olan şey de şöyleydi. Günlük ortalama 40 bin aracın geçmesi geçmemesi durumunda köprüden araç başına 40 dolarlık zarar şirkete ödenecekti. Bugün programın başında Ömer Bey'e sorduğum soruyu size de dile getireyim. Rant dışındaki özelleştirmelerde. Mesela Tutki geldi e, herhangi bir yurt dışından sermaye eder ve TRT'yi satın almak istedi. TRT şu anda ayakta durmalarındaki en büyük sebeplerden bir tanesi olarak görülen şey kamu desteği. Kamudan gelen destek. Yani bizim e, tele, elektrik yani... faturalarındaki o, o... kesinti. Ee, televizyon aldığınız zamanki arka bandrol dedik kesinti. Bunun gibi şeyler de aynı şekilde büyük bir gelir sağlıyor TRT'ye. TRT özelleştirildiği takdirde aynen köprüde olduğu gibi alan kişiye de bir şey garantisi verilecek mi? Ee, kullanım işte garantisi ki, verilecek mi? Biz aynı şekilde ödeyecek miyiz bunları? Vermeye. Devam edecek miyiz ödemeyi acaba şeyleri? Şunu söylemişse yani Elektrik kesinti garantisi var. dediğimiz bir müessese var. Evet. Bu e, yapı diyor ki yani e, Karşı taraf istiyor bunu iç e, sermayede oluyor, dış sermayede oluyor. Eğer bu yükümlülük yerine getirilmezse bunun karşılığında e, sen bana bunu ödeyecek misin? E, bunun garantisi e, verildiği takdirde bunu ödemek zorundasın. Bunu nereden ödüyorsun? Senin benim vergilerimden ödüyorsun. Evet. Nasıl otoyoldaki yerli sermayeye galiba onlara verilen bir garanti e, e, gibi bu tür şeyde reji idaresi gibi bir şeydir yani bu. Ee, sonuçta TRT'nin özelleştirilmesi ya da devlet yatırının özelleştirilmesi gibi meseleye baktığımızda burada e, yine benim algıladığım e, ve bakanın açıklamalarından e, fiilen e, yani şundan vazgeçebilir bir ülke devlet tekerinde bir e, radyo televizyon faaliyetini e, değiştirebilir, e, satabilir yani bu başka bir CNN'e satar. tak yani. satılabilir mi peki? TÜBİT'e satmayı ben onu anlayamadım, o satamaz yani. Yani şöyle, ben burada zaten öncelikle bakanın söylediği açıklamalardan ortaya çıkan özel bütçelik kuruluşların taşınmazları üzerine tasarruf yapmak ve bu taşınmazları satmak. Yoksa savunma sanayi fonunun faaliyetlerini özel sektöre devretmek... ya bunlar olmaz değil o, ben, <gülüyor> bence yani. de Aa, e, aslında olabilir mesela çok ilginç şeyler var yani bu özellikle birkaç zamandan beri üzerinde duruyoruz işte e, dünyanın önde gelen e, düşünür ve aktivistlerinden <gülüyor> neolimiklannin özellikle neoliberalizmin büyük teorisyeni e, şeyin e, Friedman milton Friedman'ın chicago üniversitesi profesörü son 35 sene hatta 40 sene yani Thatcher'a Reagan'a kadar geri götüren ve onun içinde ama 1989'daki Tiananmen meydanındaki ayaklanmalarda Çin Komünist Partisi'nin nasıl özelleştirmeler yaptığını ve Çin'i bir export şey haline getirdiğini, sanayi bölgesi haline getirdiğini işte Panama belgelerinde de görüyoruz ama onun dışında işte Thatcher'ın nasıl Falkland savaşını kullanarak işçi haklarını yok ettiğini grevci işçileri bastırdığını ve neoliber geçtiğini ama ta şeye kadar gidiyor Şili'deki darbede çok önemli rol oynadığını bütün özelleştirmelerde Bütün Arjantin'deki kayıplar devam ederken, insanlar yok edilirken bunların yapıldığını filan. Öte yandan da eğitim ve sağlık meselelerinin tabii öğrencileri borçlandırma gibi yepyeni bir döneme girdiğini görüyoruz. Ayrıca da güvenlik sektörü var mesela Sadat gibi şirketler, Blackwater Akademi evet. olduğu adı filan. Onlar da şimdi çok büyük... polis kuvvetleri olarak e, özelleştiriliyorlar. Dev bütçeler, yani savun, bence savunma sanayi müsteşarlığı falan da e, ilginç bir şeye dönüşebilir. Yani Hem şey kitabının Agora yayınları, Türkçesini de yayınladı 2010'da. E, hem de bir filmi de var. Bu Naomi şok doktrini üzerine çok satılan kitabının yapılan Michael Winterbottom ve Matt White Cross Onları da izlediğiniz zaman çok hesaplı bir şey görüyorsunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri demokrasiyi kurtardık, milli ve yerli elde kalan ne varsa satıyoruz diyen Bekaroğlu. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim ve bırakıyorum bu çok üzerinde tartışılacak bir konu, konu bu. En önemli konulardan bir tanesi bu tabii. Bir de yani eleştiriler üzerine Kalkınma Bakanı Lütfi Elban da Değerinin altında gider mi diye sordunuz. Arkadaşlar tam tersi diyor demiş. Yani özelleştirme idaresinin imar yapma etkisi olduğu için öyle araziler var ki örneğin Sportoto'yu örnek verdiler. Burada imarı olmayan bir araziyi özelleştirme idaresi başkanlığının imarla ilgili düzenlemeyi yapıp daha değerli hale getirip o şekilde satacağını ifade ettiler. Kim bu arkadaşlar bilmiyoruz tabii ne Hangi arkadaşların ama Şimdi, çok acayip bir şey. Daha var değerli. Yani. Evet, Te daha teorik de. olarak zaten yani başlangıçta soru neoliberalizm e, yani e, kapitalizmin sapkın biçimi. En sapkın biçimi e, neoliberalizm. Bunun benimsettiği e, ya da benimsenen e, halinde e, işte, gerçekten bütün sektörleri devletin e, satışa çıkarılabilir. Burada bu iktidarın acil olarak yapmak istediği bu kuruluşların varlıklarının ve bazı ticari varlıklarının ve genel olarak taşınmaz varlıklarının satışı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla yani zaten hemen imar ölçümlemeleri filan lafların edilmesi odaklanan hususun taşınmazlar, gayrimenkuller araziler üzerinde olduğu. görülüyor. Ee, şimdi dünyanın her tarafında gerçekten 30-35 yıldır 70'lerden böyle 40 yıldır diyelim uygulanan e, özelleştirme sürüveninin toplam bilançosu Türkiye'ye dahil ve bizim gibi ülkelerde o ülkelerin insanların yoksulllaşmasına sebebiyet veren aynı zamanda e, iklim krizine muazzam katkıda bulunmayı sağlayan ve sendikacılığı tamamen ortadan bakın devletin e, tüpraşı E, İmanet Sanayi'nden çıkması ile birlikte e, kamu e, sendikacılığı anlamında da eser kalmadı. Türkiye'de 1970'lerin sendikalı özel sektör ve kamu e, sendikalı sayısının onda birilerine düştü. Türkiye'de şu anda sendikada hiç. Sendikacı söz etmemiz mümkün değil. Yok yani. Yani sendikanız yüzünden Bu, gözaltına alınabilmeniz de. de mümkün. Son evet. olan olaylarda baktığımız zaman. Farklı sendikalarda Bilmedim olduğunuz canım. için. Can? Pardon. Farklı sendikalarda olduğunuz için sendikaya sadece üyeliğiniz olduğu için çeşitli iddialarla paralel yapı iddianamesi gibi şey konularda evet. gözaltına alınabilmeniz de mümkün. Evet bir de şey var yani e, tüp Korkuyor. tüp rast TPAO gibi büyük bütçeli şeyler e, yani e, bir zamanlama açısından da çok ilginç bir şeye dikkat ediyor Neo McLain hem kitapta hem filmde görmek mümkün bunu e, yani özenle e, üzerinde durduğu bu bir muhakkak bir felaket ya gerçek bir felaket ya da Yani algılanmış bir felaket olacak darbe girişimi durumunda olduğu gibi. Ve o şoktayken toplum bütün her şeyin kolaylıkla satışa çıkarılabilmesi durumu olacak. 24 Zaman, Ocak kararları ve 12 Eylül gibi galiba. Aynen öyle ve 6 ay ile 9 ay arasında bir süreden sonra biter bu iş. Dikkatli olun hemen yapın diyor mesela Katrina kasırgasında New Orleans'de olduğu Aha. gibi. Şimdi burada da bu zamanlamayla ilgili çok ilgi çekici bir şeye rastlamıştım. Hacer Boyacıoğlu'nun dünkü Hürriyet'te çıkan yazısında bir kutuda. Ekonomi Bakanlığı gece yarısından sonra son dakikada ekletmek istediği bir önergeyle henüz kurulmamış ihracat kredi garanti onun hazine desteği istemiş. Bu artık olabilecek son absürdite noktası. İleri görüşlülük. Tartışma ya da. çıkmış ve demişler ki tartışılan düzenleme ile ilgili olarak alel acele düzenleme önce vekillerin itirazıyla geri çekilmiş ama Apart Topar Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şener gelmişler komisyona ve şey Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta milletvekili Süreyya Bilgiç şey demiş arkadaşlar Günde 14 saatten 70. saattir çalışıyor arkadaşlar plan ve bütçe komisyonu yani artık çıldırmak üzereyim saçım yok yolayım sözleriyle yani bu iş bit şey olması gerekiyor acele hepsinin geçirilmesi ve şok devam ederken e, haraç mezat yani yangından mal kaçırma operasyonu da diyebiliriz Batan böyle bir Ya bu o, bu ben, benzeri <gülüyor> e, durumlar geçmişte de çok Ee, yaşanmıştır kızlarda e, artı e, bizim bu e, hızlı yapalım ortadan kaldıralım çıkıralım bu şok dönemler içerisinde yapılan çok şey vardı ben mesela hatırlıyorum tabi galiba 20. doğru orada da yazdım hatırlıyorum yani e, çıkmamış bir tedbir atıfta bulunan bir düzenleme çıkmış. Ve Resim Gazete'de yayınlanmıştı. <gülüyor> Orada da artık resmi Gazete yetkilisi ya da yazan gönderen atlamış nokta nokta tebliğ diyordu. Yani çıkmamış diye atıp bu da ona benziyor. Evet. Ee, yani o, o kadar e, zaten e, adı üstünde torba yasa ne olursa içine atıyorsunuz. E, yani abuk subuk sonradan şeyler çıkabiliyor. Ama yangından mal katırıcısına yapılması... Şimdi bir de tabii bu tür işler yapılırken öyle bir şey ki yani e, makamına şamil uygulamalar var mesela bir adamın biri diyor ki ben bunu istiyorum diyor işte o da yakın bir arkadaş olabiliyor iktidarın e, sevgili kullarından geçmişte de çok yaşadık e, işte o da listenin içerisinde kullanıyor şimdi mesela şöyle bilmiyoruz bunların taşınmazları daha önceden tespit edildi mi e, bu taşınmazlar neler? Ee, geçmişte bunları çok örneklerini rastladık. Hele şu 14 yıl içerisinde e, kamudan devredilen e, yapılar e, verilen garantilerin listesini bile bilmiyoruz. Evet yani, yani... bir de şey var daha ilk, ilk uygulamalardan bir tanesi bütün bu şeyler e, darbe teşebbüsünün şoku olanca şeyiyle dehşet içinde hepimiz e, bu, bu korkunç e, kanlı öldürmeler filan bombardımanlar parlamentoda dahil bunun şoku içindeyken ilk şeylerden bir tanesi bir kere doğrudan doğruya ÇED'lerin iptaliydi. ÇED aranmaması yani çevre etki değerlendirme şeyi ki bu devam ediyor. Bununla ilgili Yakup olduğuyla da yapılmış ilginç bir konuşma var ama artık vaktimiz yok. Onu belki yarın yapabiliriz. Bir gün gazetesinde vardı yanılmıyorsan. Arkasından Haydarpaşa garının şimdi Hemen satılmasında otele vesaire dönülmesine ilişkin epey haber çıktı. Kabataş içinde, Kabataş'ta oturanlara herhangi bir şekilde danışılma, danışılmak ne kelime haber bile verilmeden iki seneliğine en az kapatıldı ve deniz doldurulacak. Bu tip şeyler devam ediyor bir yandan da. Bir diğer taraftan da ben de ekleme yapayım. Ee, yani Türkiye'deki büyük şirketlerin e, şu anda işlem yapan büyük şirketlerinde ülkeden yavaş yavaş şirketlerini, şubelerin çekmeye başladığına dair haberler de geliyor. Ali Bey ben şunu sormak istiyorum son olarak. Programın da sonuna geldik. Tamam bunlar özelleştiriliyor da etrafta müşteri var mı bunları alabilecek? Herkes bekliyor mu Türkiye'de böyle araziler <gülüyor> alalım diye bekleyen bir şey var mı? Arap sermayesi var mı hala? Valla yani e, fiyatına bağlı her zaman alıcı bulunur. Yani ben de o fikirdeyim. Anladım. ondan sonra yerken, şu, ama şöyle bakın bunu bize e, öneren ülkeler e, gelişmiş ülkeler e, daha sonra yani bu IMF dünya partisi neoliberal politikalarla e, Kendilerinin ülkelerinin uygulamadıklarını bizim gibi ülkelere uygulatmışlardır bu da muazzam bir tahribata yol açtı e, aynı anda e, şey çıktı işte ki rafineriler pazara çıktı ve o anda Bütün dünyanın gelişmekte olan ilkeleri ya da işte yükselen fiyatları modu deyimle e, Tantrallerini satmaya kalktığında fiyatlar düşü, düştü ve muazzam ucuza e, yabancı kuruslar kapattı. Ama şöyle bir durumdur. Yani dünyada e, Türkiye'de e, her bir şeyi satmaya kalktığınızda mutlaka bir alıcısı dünyanın tarafından bulunuyordu. Ama yani gelen ülkelerin gelen sermayenin tediği önemli. bir taraftan da hukuk bir ülkede iç savaş var. darbe girişimi var. otoriter bir rejim kurulmuş. hukuk hukuk haline gelmiş. Bu sermayeye el konuluyor. Yani, evet. Yani evet. Neden yani sermayeye el konuluyor. Mal varlıklarına el konuluyor, el konuluyor. tabii Çünkü ki. Bir güvence de. yok yani. Şimdi burada normal şartlar içerisinde gelmesi gelmiyor. Gidiyor yabancı şirketlerin pek çoğu ben gözümle gördüğüm şeyler var yani ya biz bir gidelim kapatalım oksiyeni istiyor çünkü gelmeler gitmeler kolay eskisi gibi değil onlar sonra dolayısıyla zaten e, Türkiye'de e, son 15 yıl içerisindeki kamusal varlıkların ve kaynakların el değiştirmesi üzerine tablosuna haritasına topografesine baktığımızda e, ya da Türkiye'de özel sektörün e, şeyini bugün İstanbul Menkul Kıymet eski İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Biz İstanbul Borsa İstanbul'a baktığımızda zaten kapitalize olmuş şirket yani şirket var oradaki varlıkların yüzde fazlası daha da fazlası yabancıların elinde. E Türkiye'de sermaye iradi olarak işte hazine bunalı tahfiller işte banka mevzuatları açısından baktığımızda önemli ölçüde yabancı şeyin olduğunu görürsünüz. Zaten Türkiye'de İş bankası dışında ve kamu bankaları dışında bankacılık sektörü kalmadı yerli bankacılık sektörü neredeyse. çünkü yabancı yabancıların ellerinde. Pek çok sektörde varlıklarının ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Ama tabii ki bugün şunu söylemek lazım. Böylesine bir ülkede tırnak içerisinde işte batılı sermayenin Ee, çok akışkan bir şekilde Gelmesini e, beklemek e, Doğru değil Hukuki altyapısı olmayan bir ülkede Ama sermaye bu Öze, Özellikle yüksek faiz ver, Verince alır gider Risk primini yükseltirsin Daha az gelir alır gider Hiçbir zaman e, en krizin tepe noktasında bile Terk eder 3 ay sonra gelir Sen, faiz, Türkiye dünyada Hala net faizi en yüksek veren Ülkelerden biri sayılmaktadır Ama ciddi tehlike arz ediyor. Ne oluyor işte? Sen kaynak sıkıntısı içinde düşünüyorsun. İhracat gelirlerinde, turizm gelirlerinde problem var. Bu şeyde yaşadığım problem, savaş vesaire. Bu bir aya bir aya çukurdaki ekonominin ki Türkiye gibi ülkeler yani hastanenin dışına çok fazla çıkamazlar. Yoğun on hastanenin normal servisine gidip gidinler. O yüzden işte varlık barışı kaynak yırtınıyor. Taşınmazı satacağım. Tehlike arz ediyor. Sinyal e, veriyor durum. E, ama işte biz 15 yıllık serüvenimizi başka bir zamana bırakacağız anlaşılan. Evet, evet. E, baktığımızda e, kaynakların nasıl, nasıl alanları harcandığı. E, biz burada bu e, Türkiye'nin iklim e, sürecine nasıl kadar olumsuz katkıda bulunduğunu falan ölçmeden gidiyoruz. ama zaten şu anda bunları söylemek bile rejimin canını sıkan hususlar. göreceğiz bakalım. Yani ama bunlar hayır alameti Şeyler. Değil evet yani Değil. Türk tü, Türk e, Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun liseleri de Atatürk'ün mirası olarak e, İş Bankası üzerinden e, onlara devredilmişti. Şimdi onların da özelleştirilmesi söz konusu olabilir tabi. Bunu da ayrıca İş. tartışmamız Bu, gerekiyor. Burada neyi satabilirsiniz? Mağazanızı satabilirsiniz. Gayrı mevkulü Evet Harete satılsın. benden e para alırsın. Aslında çiftliği büyüttü bitti zaten. Belediye İran'ın da park yaptı sarayın da altına Saray oradan aldı. O yani. Orman çiftliği dediğimiz yerde 12 yıldır askerler orada bir yakmakla başladı. Şimdi o or, orada bir yanında maskot gibi bir şey kaldı. Yani e, büyük bir bunları el, e, satmaya satabilirsiniz. Hı. Faaliyeti satma noktasına e, yani biz zaten onu yani Ordu Berel tezde bu var. Bu sapkın kapitalizm tezinde. Ama şu anda onları kastetmiyorlar. Çünkü Ee, ver parayı, ve yani paraya ihtiyaç var. Bunları bir şekilde satmak ve kaynak temin etmek ihtiyacı içerisindeler Evet, biz de bitirirken şeyi var. söyleyeyim açık gazete olarak Haydar Paşa'ya ve bir de Kuleli'ye Talib, Evet, bu ikisini. Niye radyo radyo televizyonu ona? Hayır, var. onlar o özelleştirilsin biz almayalım ama benden para almasınlar artık yeter. Evet abi. Vamos bak Radyo radyjo direkt bizim talip olacağımız yer. Yok bir sayda darbe taşımayın. marbe olur şimdi tekrardan gelirler radyoyu basarlar hiç gerek yok. Güleli yani istiyoruz. Allah saklasın. Teşekkür. <gülüyor> <Peki, gülüyor> Aramazma. Al. <Alarsma. gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> Çok Görüşmek teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik açık gazdı. Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Polisin biri "Söz yapmaya sağ doyamadınız" dedi bana. Ha bunu da koyun. Soma nöbetinden notla. radyo burası ve Soma nöbetini dinliyorsunuz her ayın 13'ünü biraz geçe ve aynı günlerde de tutmaya çalıştığımız nöbet burada Soma davasından haberler, tanıklıklar, notlar. Ben Seçil Türkkan ve bugünkü programımızda da e, aslında kamuoyunda bir e, yankı uyandırdı. son dava Soma'nın son davası. Bilirkişi raporu bekleniyordu o gelmedi ama sanıklardan e, Can Gürkan FETÖ yapmıştır dedi. Bütün bu Soma katliamını o oh sorumludur dedi. Bu ifade de damgasını vurdu. Biz bugün bu konuya bir değineceğiz ama onun dışında çok daha güzel bir şeyden bahsedeceğiz Soma ile ilgili. Bir yaz okulu devam ediyor. İkincisi bu Soma yaz okulu. Çocuklar oraya gidiyorlar Somalı çocuklar ve E, Sosyal Haklar Derneği'nin düzenlediği yaz okulu bu. Oradaki gelişmeleri dinleyeceğiz. Bu yaz da devam ediyor. Nasıl başladı, nasıl karar verdiler, bütün bu e, çalışmaları yapmaya e, iki telefon bağlantısı yapacağız. İkinci Cice Atalay Sosyal Haklar Derneği üyesi kendisi yaz okulu çalışma grubu üyesinden e, üyelerinden biri. o bahsedecek ilk çerçeveyi o anlatacak. Bu arada bu kaydı 13'ünden daha öncesinde yapmış oluyoruz biz. Dolayısıyla bugünkü programda Soma nöbetinin Taksim'de tutulup tutulamadığını da henüz bilmiyoruz. Zira Sosyal Haklar Derneği madem demokratik bir çağda yaşıyoruz ve Taksim bütün demokratik kitlelere açıksa biz de sokağa çıkmak istiyoruz demişti. Valiliğin izin vermediği bilgisini biliyoruz. Şimdilik biz yürüyüşün olup olmadığını da bilmiyoruz ama Ee, biz mutlaka değiniyor olacağız. ikinci telefon bağlantımızda Güldem Koçak olacak Ankara Üniversitesi sosyoloji mezunu kendisi. O da Soma yaz okulunda fotoğraflar çekti ve el işi atölyelerine katıldı. Küçük bir tanıklık dinleyeceğiz kendisinden de. Bugünkü Soma nöbetini de böylece tamamlamayı planlıyoruz. Şimdilik ilk telefon bağlantımıza e, dönelim. Çise Atalay telefon hattımızın ucunda. Çise hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, Sosyal Haklar Derneği üyelerinden birisin sen de ve yaz okulu çalışma grubu üyesisin. Ben birazcık e, davadan bahsettim aslında. Soma davasındaki son süreçten bilirkişi raporu bekleniyor şimdi ve duruşma, bir sonraki duruşma 23 Ağustos'a ertelendi. Bu kez bilirkişi raporunun çıkmasını e, bekliyor aslında kamuoyu. 6 aydır ertelenen bir rapordan bahsediyoruz burada e, ve bilirkişi heyetinden e, aslında... Hakim Aytaç Bey'in e, Bey istediği şeyde e, bir şekilde Soma'nın patronunun yani Alp Gürkan'ın da görevinin tespit edilmesiydi. Soma davası genişleyebilir gibi bir çıkarım vardı. Biz önceki programda virgülü buradan koymuştuk en azından. E, şimdi birazcık bahsettik davadan ama daha güzel şeylerden bahsetmek istiyoruz demiştim ben. Soma yaz okulunun yola çıkış amacı ve bir genel çerçevesini dinlemek isteriz senden. Tabii ki. Ee, bir çoğunuzun bildiği gibi biz 300'lü demekçinin katledildiği Soma Maden Katliamı sonrasında Sosyal Haklar Derneği olarak Soma'da bir temsilcilik açtık. Hı hı. Ee, ve orada şehit madenci aileleriyle hak mücadeleleri konusunda dayanışma faaliyetleri sürdürüyoruz. Ee, Soma Yaz Okulu da bu hak mücadeleleri içinde eğitim hakkı alınında yürüttüğümüz bir çalışma olarak görülebilir. Ee, bu yıl ikincisini düzenledik biz Soma Yaz Okulu'nun. 11-29 Temmuz tarihleri arasındaydı. Hı hı. Ee, neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? Ee, aslında hepimizin de bildiği gibi ülkemizde e, genel olarak özellikle son dönemde yoğunlaşan e, eğitim alanında ve eğitim hakkı konularında e, bazı antidemokratik ve antilayik uygulamalar mevcut. Hı hı. E, eğitim hakkı ihlalleriyle de sıkça karşılaşıyoruz. Ee, aslında bir bütün olarak en alt kademesinden en üst kademesine kadar eğitimin bir gericileştirilmesi, antilayik bir nitelik kazanması ve piyasalaştırılması gibi dayatmalarla yüz yüzeyiz. Ee, Soma yerinde de bu durum e, özellikle Somalı maden ve tarım işçisi ailelerin çocuklarının e, yaz aylarında Kur'an kurslarına devam etmek zorunda kalması. ya da e, yine tarım işçisi olan aileleriyle birlikte tarlalarda çocuk işçilik yapmak zorunda kalmaları e, ve bunun dışında bir sosyal ya da kültürel faaliyet alternatiflerinin olmaması şeklinde karşımıza çıkıyor. <gülüyor> e, biz de Somayan Okulu'nu e, bu duruma bir aslında alternatif olarak e, kurguladık en başta. E, burada hedeflediğimiz şey e, Somalı çocuk ve gençlere bu anlamda küçük de olsa bir Alternatifsini bilmek. Ama burada şunu belirtmekte fayda var tabii. Ee, kamu kurumlarının normalde çözmesi gereken sorunları çözmek gibi bir amacımız yok. Hı hı. Ee, daha çok bundan ziyade o çocuk ve gençlerin yaşadıkları bu sorunları onlarla yine bir nedede olsa etmek gibi bir amacımız var. Evet. Peki kaç çocuk katıldı örneğin bu yaz okuluna ve ne kadarına ulaşabildiniz Sırbistan'da nasıl bir çalışma yürüttünüz? Ee, şimdi geçen seneden zaten oradaki birçok aile ve çocuk e, yani bu çalışmadan işte memnun kaldıklarına dair olumlu e, geri bildiğini bize iletmişlerdi. E, hatta yeniden böyle bir şeyin yapılması yönünde de bir talepleri oluyordu. Oradaki temsilcilerdeki arkadaşlar aracılığıyla hani bunu alıyorduk. E, e, biz de tekrar yapmak için o yüzden yola çıktık. E, 200 Ortalama 200 çocukla ve gençle birlikte çalışma fırsatımız oldu bu yıl. <gülüyor> i̇lgi nasıldı peki? Yani e, insanların ilgisi nasıldı? 200 diyoruz ama Somalı'da kaç çocuk var orasını bilmediğimiz için bir kıyas şansımız olmuyor. Ya Örneğin geçen seneye evet. oranda çok daha fazla mıydı bu ilgi? Yayılmış mı evet, hakikaten evet. Somalı aileler arasında? Aynen öyle. Talep artmıştı. Hatta biz yaz okulu başladıktan sonra bile birçok işte başvuru aldık aslında. Birçoğunu geri çevirmemeye çalıştık ama sonuçta gönüllü eğitimci sayımızın durumuna göre ve alanın kısıtlılığına bağlı olarak ...bazı talepleri de karşılayamamış olduk maalesef. Hani bundan dolayı da üzdüyüz. Ama yani başladıktan bir hafta sonra bile hala gelmek istediğini belirten... ...bizi arayan veriler oluyordu. Kaç eğitimciniz Çocuklu. vardı, kaç gönüllünüz? Ki bütün eğitimci kadrosunun aslında gönüllülerden oluştuğunu biliyoruz biz. Evet. 45 gönüllü eğitimcimiz vardı. Hı hı. Hepsi farklı farklı atölye ve etkinliklerle çocuklara katkı sağlamaya çalıştılar. Ama bunun dışında... Seade üyeleri ve dostları da bu çalışmaya bizzat emek verdiler tabii ki. Yani toplamda aslında 60 civarında bir gönüllü ekipten bahsedebiliriz bizle evet. birlikte. Büyük bir ekipten bahsediyoruz. Çocuklar evet. e, zamanlarını belli ki en azından gördüğümüz e, fotoğraflar ve aslında onların da geri dönüşleriyle verimli geçirmişler. Sizin değerlendirmeleriniz nasıl? Evet. Yani bir kere hani öncelikle orada birebir alanda çocuklardan aldığımız dönükler gayet olumluydu. Hı hı. Bir kere hem çok farklı, daha önce belki de hiç karşılaşmadıkları, okulda da hiç karşılaşmadıkları farklı konularla, farklı atölyelerle ilk kez orada karşılaşmış İçerikler oldular. İçerikler neler? Mesela toplumsal zinsiyet atölyesi vardı. Hı hı. Ondan sonra... barış konulu ve sosyal haklar konulu atölyeler yapıldı. Tabii bu yaş gruplarına göre farklı şeyler gösterebiliyor. Hani evet. özellikler atölyenin özelliği değişebiliyor. Ama temelde hani bu bağlamda atölyeler vardı ama tabii onun dışında işte ritim atölyesi var. Mesela çocukların en çok ilgisini çekenlerden biri buydu. Hmm. Daha önce hiç ellerini almadıkları bir enstrümanı mesela orada görüp hani büyük bir hevesle onu çalmaya falan çalışan çocuklar vardı. Hmm. Fotoğraf Benim vardı var, galiba vardı. sonra Güldem'le konuşacağız örneğin. Aynen aynen. Güldem atölyeler konusunda çok daha fazla bilgi verecekti de Bire birebir 3 hafta boyunca çünkü o da oradaydı. Hı hı. Ben çok Peki teşekkür ederim katıldığın için bu arada. Ben teşekkür ederim. Ee, ekleyeceğim evet. var mı? Çünkü Güldem'e de döneceğiz. O yüzden e, bir giriş yapmış olduk biz e, şimdilik yaz okuluna. Devamını Güldem'den dinleyelim diye düşünüyorum ben. Evet. Birkaç şey daha eklemek istiyorum. Ee, yaz okul sonrasında da bizim aslında çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı. Ee, yani yaz, yaz okulu süresince orada iletişime geçtiğimiz ailelerle e, görüşmeye, onlarla iletişimde kalmaya devam ediyoruz örneğin. Hı hı. Ee, ayrıca orada tanıştığımız, bizimle birlikte çalışan gönüllerimizle de e, bundan sonrasında bir dizi toplantı gerçekleştirerek değerlendirmeler yapıyor olacağız mesela. Yani bunlar bundan sonra seyahat olarak yapacağımız diğer eğitim faaliyetlerini de bir temel oluşturur düşüncesindeyiz. Hı hı. Ee, ha, bir de e, yaz okulunda elde ettiğimiz ürünlerden, yani çocukların yaptığı el işleri gibi ürünlerden, E, sergiler düzenleyeceğiz mesela ilerleyen süreçte. Onları da sosyal medya üzerinden duyuruyor olacağız zaten. Takipte olacağız biz de. Bir de e, son olarak e, şimdi biz her ayın 13'ünde zaten e, Soma'yı unutma unutturma eylemleri yapıyoruz sokakta basın açıklamaları seade olarak. E, bu ayda yine e, Kadıköy'de her zaman yaptığımız gibi saat 19'da Altı yolda buluşuyor olacağız. Ama ayrıca da Ee, bu kez farklı olarak Taksim'de de bir basın açıklaması olacak. Ee, o da saat 15'te ayın 13'ünde 13 Ağustos'ta e, yapılıyor olacak. E, oraya da işte tüm duyarlı yurttaşları ve demokratik kamuoyunu bekliyor olacak. Peki bir soru daha söyleyeyim ben. Ee, örneğin bu sene bir e, eğitimci çağrınız olmuştu. Zamanı olanları beklediğinizi belirtmiştiniz. Seneye yaklaşık aynı tarihlerde mi olur? Ee, Sosyal Haklar yaz okulu çalışması ve eğitimciler başvurabilir mi? Tabii tabii muhtemelen aynı tarihlerde olur. Çünkü genellikle Temmuz ayı içerisinde planlıyor oluyoruz. Tabii, tabii değişiklik gösterebilir ama yaz ayı süresince yani yaz aylarından bizim de yapılıyor. Evet gözümüz kulağımız ee, orada. O, Siyer medyadan duyuruyor oluyoruz. Ayrıca da mesela Güldem de bahseder az sonra. E, bu sene bizimle birlikte olan gönüllülerimiz de kendi çevrelerinde bunu böyle geniş ölçüde yayıyorlar. yani başlıyorlar daha şimdiden. Hı hı. E, bir daha bir seneye de böylece gönüllü sayısı artar diye umut ediyoruz. Evet çok teşekkür ederiz katkıların için. Çok teşekkür ederim. Ve yani tebrik tamam. ederiz aslında orada böyle bir çalışmayı sürdürmeye devam etmek. Katliamın üzerinden zaman geçmeye devam ettikçe e, gittikçe zorlaşıyor ama... En azından devam eden birilerinin orada olduğunu bilmek umut veren şeylerden biri. Teşekkür ederiz tekrar. Lütfen teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek Sağ olun. üzere. Hoşçakal. Evet Güldem var şimdi de hattımızın diğer ucunda programın başına bahsetmiştik Güldem Koçal bizlerle beraber Ankara Üniversitesi sosyoloji, sosyoloji mezunu kendisi serbest fotoğrafçılık yapıyor ve bu senede Soma Yaz Okulu'nda fotoğraf çekti, e, el işe atölyeleri düzenledi çocuklarla beraber gönüllü eğitimcilerden, eğitmenlerden biriydi. E, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle çok kıymetli bir şey yaptığını belirtmem lazım. En azından ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Şimdi atölyelerden bahsedeceğiz biraz. Sen nasıl gönüllü eğitmen olmaya karar verdin bu yaz okulunda? Çünkü bir taraftan da yazın bir kısmını alan bir şey bu. Çok pratik olarak düşünürsek eğer nasıl gittin sen Soma'ya? Yani aslında evet 3 haftalık bir süreç çok kısa bir e, süreç değil. Ben e, Seyhade'nin yaz okulundan o arkadaşlarım vasıtası ile haberdar oldum. Hı hı. E, bu yaz okulunda farklı şehirlerden gelen yani İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Adana gibi farklı şehirlerden gelen yaklaşık 45 gönüllü eğitmen vardı. Bunlarla birlikte çeşitli atölyeler yapıldı. Hı hı. Bu el işi atölyesi de aslında e, bizim orada e, belirlenen yeni bir durumdu. Ben çünkü oraya fotoğraf çekmeye gitmiştim. Fotoğraf atölyesi ve kamptaki aktivitelerin ve tüm sürecin fotoğraflanması görevini üstlenmek üzere gitmiştim. Fakat sonrasında gönüllü e, projelerin tamamında olduğu gibi neredeyse bazı gönüllülerimizin programları değişmesi nedeniyle bazı eksiklikler oldu programda. Ben de onları doldurmak için e, pek çok diğer gönüllü arkadaşımız gibi e, el işi atölyesi yapayım dedim. Hmm. Bu süreç enteresan bir şekilde devam etti. Akşamleyin e, çalışıyordum ertesi günkü programa göre. işte internetten bazı şeyler buluyordum. E, ve bunun akabinde e, yeni bir projeyle ertesi gün çocuklara evet şimdi bugün e, işte kağıt tabaktan balık yapalım çocuklar e, diyerek gidiyordum. Hı hı. Ve bu çok eğlenceli, keyifli benim de çocuklardan öğrendiğim bir süreç oldu aslında. Hı hı. Peki çocuklardan nasıl tepkiler aldın ve neler gözlemledin onlarda yani bir yandan dışarıdan giden biri olarak katılıyorsun Soma'ya yani şehrin bir parçası oluyorsun aslında ilçenin bir parçası oluyorsun bir yandan da işte bir eğitmensin aslında senin gözlemlerin neler onlara dair? Benim gözlemlerim neler? Ee, aslında şu şekilde basım. Sadece kendi atölyem değil ama ben işin genelinden bahsetmek istiyorum. Evet, bir de fotoğrafladım ee, çünkü. Evet. <gülüyor> Bu süreç içerisinde yani bu 45 gönüllü eğitmenle birlikte e, çok farklı atölyeler yapıldı. Bunların arasında benim bile hala deneme fırsatı bulamamış olduğum evro atölyesi ve bale mesela çocuklar arasında özellikle çok değildi. Hı hı. Ritim, zumba, insan hakları, felsefe, yaratıcı resim, drama, kayıkatör, satran, spor pek çok sayabilirim bu şekilde. Bunlar çocukların hem düşünsel hem bedensel gelişimine katkıda bulunan atölyelerdi. Ve biz bunları onlara e, böyle katı bir eğitim programı içerisine sokmuş gibi değil de farklı yöntemlerle yani daha çok eğlenerek sıkmadan onlara vermeye çalıştık. E, İlkenin içerisinde yaşadığımız süreç ilk başta aslında biraz e, farklıydı. Yani farklı derken e, ben Soma'yı çok daha farklı hayal etmiştim. Daha hı. küçük, daha katı, daha kapalı bir toplum yapısı vardır diye düşünmüştüm. Fakat orada muhtemelen Sehade'deki e, Sehade'nin Somalı gönüllü arkadaşları sayesinde biz orada gerçekten kendimizi evimizde gibi hissettik. Hı. Hiçbir yabancılık hissetmedik. Çocuklarla çok kolay bağ kurduk. Yani kolay bağ kurmamıza muhtemelen çocuklar izin verdi. Çünkü gerçekten çok açıklar. Hepsi böyle muhtesemler, pırıl pırıllar. Bütün gönüller de bu şekilde hissetti. Hepimiz onlardan bir şeyler öğrendik, bir şeyler aldık. Hı hı. Ve biz de onlara e, elimizden gelen her şeyi vermeye çalıştık bu süreçte. Hı hı. Üç hafta peki bu yaz okulunun nasıl bir temposu vardı? İşte sabah dokuzdan altıya kadar çocuklar oradalar mı? Her atölyenin bir saati mi var? Yani ve bir alana mı yayılıyor çocuklar? Sürekli oraya mı geliyor? Birazcık onu anlatabilir misin? Bize nasıl bir yerde orası? Tabii. Ee, sabah saatlerinde çocuklar evlerinden ee, servislerle alındı ve Biliz Okulu'nun yapıldığı alana bir parktı burası. Ee, bu alana getirildiler hı hı. ve hep birlikte çocuklarla kamp alanını her sabah yeniden düzenleyip, parseli tekrardan kaldırdık. İşte e, okullardaki gibi sıralarda değil, bunun yerine elleri serdiğimiz, çimlerin üzerine serdiğimiz hasırlarda e, geçirdik biz bu sürece. Hı hı. E, hani. Okullarda alışık oldukları katı bu işte yazı masasında yazı yazmak veya işte orada bir şeyler yapıp kaynamak değil de bunun yerine daha rahat olabildikleri, istediklerinde uzandıkları, istediklerinde oturdukları, bağdaş kurdukları bir ortamdı. Hı hı. Oldukça keyifliydi. Akşam saat altıda da yine aynı şekilde servisleriyle evlerine bırakıldılar. Biz de e, gönüllü arkadaşlarımızla sabahın erken saatlerinden akşam çocuklar servislerine binip evlerine gidene kadar gitmek bilmeyen bir enerjiyle çocuklarla... Ilgilendik. Ve bu aslında her ne kadar o sırada farkına varmasak da son derece zor bir süreçti aslında. Neden? Ben de e, mesleki kimliği eğitimci olmayan o gönüllerden biriyim. Ve çocukların e, ne kadar zorlayıcı olabileceğini, <gülüyor> buna rağmen onların gözlerindeki o pırıltının sevgilerindeki koşulsuzluğun ve masumiyetlerinin bulaşıcı olduğunu da burada bu yaz okulunda öğrendim. Yani gerçekten akşam saatlerinde hissettiğimiz o yorgunluk, hani adım atmaya halimizin kalmadığını görenler... Bir de bizi sabahleyin tekrar yaz okulunun yapıldığı alana girerken, çocuklarla günaydınlaşırken görmeliydi. Şahane. Yorgunluktan hiçbir eser kalmıyordu ve muhteşem bir deneyimdi. Şahane. Ben çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mıdır acaba? Aslında var. Birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Buyurun. Çoğunu ekonomik olan, yani fırsat eşitsizliğinden bahsetmek istiyorum aslında. Hı <gülüyor> hı. Çoğunluğu ekonomik olan bazı sebeplerle pek çok çocuk eğitim hayatını yaşatlarından farklı olarak sürdürüyor. Hepimizin bildiği gibi. Hatta bazısı yine şartlar dolayısıyla sürdüremiyor. Aile bütçesine katkı sağlamak için okula gitmek yerine işe gidiyorlar. Şanslı olan yaşıtları müzik enstrümanı kullanmayı veya bir takımda sporcu olmayı deneyimlerken onlar ayakkabı boyu bir şeyler satıyor veya evine ekmek getirme derdine düşüyor. Evet. Yani fırsat eşitsizliği olarak tanımlayabileceğimiz bu konu asla onların tanıması veya kendini azımsaması gereken bir durum değil. Aksine onlara bu fırsatı vermeyen sistemin, veremeyen yetişkinlerin yani bizlerin üzerinde tekrar tekrar düşünmesi gereken bir konu. Hı hı. Bu yaz okulu sürecinde biraz olsun bu eşitsizliği gidermeye çalıştık aslında biz. Örneğin daha önce hiçbir müzik enstrümanı kullanmadığı için ritim atölyesine katılmak istemeyen, çekinen çocukların, biraz ilgilenildiğinde hevesle eğitmenleriyle birlikte ritim tuttuğunu gördüm. Bale dersleri esnasında acaba erkek çocuklarda katılmak ister mi? Yoksa bale ve erkek diye düşününce hani sadece akıllarına cehennemaz eskileri gelip kılışı buziye uzak mı dururlar diye düşünürken hı hı. en önde erkek çocukların olduğunu, ah bale böyle bir şey mi dediklerini gördüm. Daha önce münazaraya katılmamış hatta münazaranın kelime anlamına bile yabancı olan çocukların bunu ilk denemelerinde ellerinin titrediğini, işte seslerinin cılız, kendine güvenden uzak bir şekilde konuştuklarını. Fakat yılmadan devam edip yine de söz olarak her defasında biraz daha yüksek sesle ve kendine biraz daha güvenle devam ettiklerini gördüm. Yani fırsat eşitliği tamamen ortadan kaldırabiliriz gibi yani her ne kadar bunu çok arzu etsem de böyle bir tablo canlanmasın kimsenin gözünde ama Bu konuda elimizden gelen bir şeyler var. Onlara en azından bak bu da var ve bu senin geleceğin olabilir kapısını açabiliriz. Evet. Onların bizi aydınlattığı gibi biz de onların ışığına ışık katabiliriz. Yani sadece bu ihtimal bile geleceğe olan umudumuzun sıcak kalmasına yetiyor inanın böyle. Sivil toplumun buna ve buna benzer eşitsizlikleri, kutuplaşmaları ortadan kaldırmaya yerecek gücü fazlasıyla var. Hmm. Sadece bunun farkına varmamız ve harekete geçmemiz, katkıda bulunmamız gerekiyor bu sürece. Yani bir anda duvarların ortadan kalktığını, ortada senden kalmadığını ve biz olduğumuzu görebiliyoruz. Bu, 40, bu yıl 45 gönüllüydük yaz okulunda. Yani bu sayı 3 haftalık bir süreç için yeterli gibi görünebilir. Fakat hmm. yaklaşık 200 çocukla kısa süre içerisinde onların hayatına fark yaratacak bir deneyim yaşatmak istiyorsanız bu hiç de yeterli bir sayı değil. Evet. Her bir çocuk Farklı renklerde parlayan cevherler gibi istekleri, düşünceleri hepsi bambaşka. Hepsiyle tek tek ilgilenmek, onları anlamak gerekiyor. Bunun için de gönüllü sayımızın artması gerekiyor. Hı hı. Ülkemizde çok güzel insanlar var. SHB Yaz Okulu da bu güzel çocuklara ulaşmak için çok güzel bir olanak sunuyor bizlere. Ben önümüzdeki yıl yaz okulunda yine ilk günden itibaren son güne dek aralarında olacağım. Bu kadar uzun bir süre yoğun çalışan ve yılda toplamda o kadar tatili bile olmayan kişiler için mümkün olmayabilir belki ama bu şart da değil. Bir iki gününüzü ayırarak da bu sürece katkıda bulunabiliyorsunuz. Hiçbir özel yeteneğim yok diyorsanız, yani ritm yapamam, zumba bilmem, çöp adam bile çizemem diyorsanız ki ben de yaz okuluna katılma fikri aklımda ilk oluştuğunda böyle düşünmüştüm. Sınıf öğretmenlerimize yardımcı olabilirsiniz. Kamp alanının düzenlenmesine ve düzenli kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Herkes için paylaşım var burada. Çünkü aslında paylaşacak çok şeyimiz var. Çocuklara verebileceğimiz çok şey var. Bunları söylemek istiyorum. İklamak çok teşekkür ederim gerçekten. Umut verdiniz. Zaten böyle bir teması olsun istiyordum ben bugün Soma nöbeti için en azından. Önümüzdeki davaları biz izlemeye devam edeceğiz. Soma'daki gelişmelerde hayat devam ediyor elbette. Çok teşekkür ederiz. Orada olduğunuz ben, için hem e, hem de programımızda katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Somayaz Okulu'nda bizimle olan, şu an bizi dinleyen, yani, önümüzdeki yıl bizimle birlikte olmak isteyen herkese de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Çok sağ olun, görüşmek üzere. Açık Radyo burası ve Soma nöbeti ayın 13. programını dinlediniz. Ben Seçil Türkkan, Teknik masada Barış ile beraberdim. Bugünkü kaydımızda Soma nöbetini tr üzerinden Soma nöbeti dosyası üzerinden de takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Twitter üzerinden de takip edebilirsiniz. Yine diğer ay, önümüzdeki ay görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim Neden bizi biri bana. Ha bunu da notla. Evet bu şekilde Soma nöbetiyle beraber seçinin yaptığı açık gazeteyi de biraz sarkmayla bitirmiş oluyoruz. Bitir ki çok yoğun haberler var. İşçi kazaları, ölümleri de dehşet verici bir biçimde ihmalle karışık devam ediyor. Ve özelleştirme furyası da ayrı bir hikaye. Soma'daki bütün olayı da şeyin üzerine PKK, FETÖ ve... DHKPC'nin üzerine yıkma eğiliminde olan bir patron açıklaması da biliyoruz. Çok inandırıcı değil ama onun serbest kalmasına ve ceza görmemesine de yol açabilir diye de bir kaygı yaratmıyor değil insanlarda. Peki bitiriyoruz. Bitirirken de The Drifters grubundan Red Race çalalım. Fare yarışı halinde Toplumun durumuna da bir gönderme olabilir. E, gruptan Amerikalı şarkıcı Bill Pinkney'in doğum günü. E, bugün 15 Ağustos'ta 25'te doğmuş ve 2007'de hayata veda etmiş önemli. Orijinal grubun or orijinal elemanlarından biri. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz bunu çalarak. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. No, it's true Out here in this rat race There's just one room Out here in this rat race Out here in this jungle You gotta fight for not your eye In this steel and concrete jungle You gotta fight stay alive You know it's me, yes. It out here in this rat rage You can't stay clean, no no out here in this rat rage If you don't wanna stop, you know you gotta be like a hawk. There's no such thing as friendship. Out here is dog dog It's a rat rat. Eat a sweet, save a know what a rat. Well, work a slave, slave and work. Work and slave for what? Sometimes I get the feeling that it isn't worth it, but when I Just standing by And I say to myself You know it's worth it all And that's the reason why I ain't giving in No, no, no, no, no, no, no Out here in this rat race I'm gonna win Yes, I'll we oh, in this rat race You're a good